Oh yeah. che caste Merhaba Kainat, bugün 27 Ocak Pazartesi, yıl 2014, ay 1, gün 27, Kasım 81 1435, Hidri Lebi'ül Evvel 26, 1429, Rumi Ocak 14 Şair Nef'i'nin Ölümü, 1572-1635 Günün Tarihi 258 yıl önce bugün 27 Ocak 1756'da Avusturya'nın Salzburg şehrinde Ünlü müzisyen Mozart dünyaya geldi. 182 yıl önce bugün 27 Ocak 1832'de Alice Harikalar Diyarında adlı masal kitabının yazarı Lewis Carroll İngiltere'de dünyaya geldi. Günün malumatı Nefi 1572-1635 Çağının edebiyat geleneğine uygun olarak İran ve Arap edebiyatını öğrendi. Sadi ve Hafız gibi şairleri inceledi. 1. Ahmet, 4. Murat tarafından gözetilirdi. 4. Murat'ın huzurunda siyahı Kaza adlı şiçivlerini okurken yıldırım düşmesi üzerine Edirne'ye sürüldü. Affedildi. Daha sonra hiç etmesi üzerine 4. Murat emriyle boğdurulmuş ve cesedi denize atılmıştır. Büyük, Büyük Saatli Marif, marif Takvimi donno you. bel buon riposo adoncino riposo adoncino non più questi bei pennacchi Quella gioma quell'aria brillante quel barbillo d'esco colore quel barbillo con esco color non ti avrai i pennacchini quel cappello quella gioma quell'aria brillante non ti avrai parparloreo amoroso Notte giorno di giorno girando d'amor la, banco, la stretto sacco, dolcecion collo collo dritto muso franco franco casco un gran turbante col dolore poco costante poco costante poco costante ed in vede bandano da marte capelli vanno Montagne per Le leoni, il concerto di trombone, di bombarde di cannoni, quelle palli in tutti i buoni all'orecchio fantasticiori. Non ti avrai quei non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella cima, non ti avrai quel rai per amoroso di il il vino alla vittoria allà la gloria militer quero vino la, victoria, la gloria militer la gloria militer allà la gloria militer allà la gloria herkes. Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başta haftanın ilk Açık Gazetesi. Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak ve Emre Gümüşer'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Venotse di Figaro. Figaro'nun düğünü operasıyla, operasından bir ariyayla. Açtık. Bu Lorenzo da Ponte'nin, Pierre Beaumarchais'in bir komedisi üzerine yaptığı, La Folle Uzur ya da Figaro'nun düğünü, çılgın yolculuk ya da Figaro'nun düğünü 1784'te yazılmış, 1786'da da bir opera olarak e, Mozart tarafından yapılmış Non più andrai. Daha fazla dolaşıp gitmeyeceksin adlı. Brian Turfield'an dinledik Gallerli Bas Bariton. Açılışımızı Mozart'la yaptık bugün. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 27 Ocak Dünyayı dinlemen için 1756'da bugün Wolfgang Amadeus Mozart doğdu Asırlar sonra bugün bebekler bile onun bize bıraktığı müziği seviyor Birçok kez ve birçok yerde kanıtlandı ki yeni doğan bebek Mozart'ın müziğini dinleyince daha az ağlıyor ve daha iyi uyuyor. Bu bebeğe en güzel biçimde dünyaya hoş geldin demenin ve şunu en iyi şekilde söylemenin biçimi. Bu senin yeni evin ve o böyle bir ses çıkarır. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Evet, tarihte bugüne bakalım. Şimdi neler olmuş 27 Ocak'ta 1944'te bugün... İkinci Dünya Savaşı'nda 900 gün diye adlandırılan aslında 882 gün süren Leningrad kuşatması kaldırılmak zorunda kalmış. Naziler, Naziler Sovyet Rusya'yı işgal planı Barbarossa operasyonunun en ağır harbi olan Leningrad kuşatmasını ta 1941 Eylül'ünde başlatmışlardı. 27 Ocak 1944'te sona erdirmek zorunda kaldılar. Bu kuşatmada Sovyetlerin yani Rus ordularının kazandığı söyleniyor. Almanların da kaybettiği ama gerçek anlamda kaybeden her iki taraf ve bütün insanlık diye de söylenebilir herhalde. Çünkü kuşatmada şöyle rakamlar var. Çoğu açlıktan 600 bin ila 1,5 milyon sivil hayatını kaybetmiş. 420 bini Kentin kuzey tarafındaki Piskaryovskoye mezarlığına gömülü vermiş. 600 binden bahsediyoruz. Evet, ölenlerin birçoğu da bu 420 bin çatışmalardan ya da bombardımanlardan daha siyade, açlık ve soğuktan ötürü ölmüştü. Evet. Bir yaşa sağlanamıyordu o zamanlar Leningrad'ta. Ladogna gölü adı altındaki bir göl donduğu zaman oradan bir, evet. yaşa, bir yaşa sağlanıyordu. Ama yer yerde de tekrardan ortaya çıktığından da bahsediliyor oradan anlatılan hikayelerde de. Savaşta ölen asker sayısı 2 milyonu geçtiği tahmin ediliyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nda nazizmin ve faşizmin dünyanın başına sardığı bela herhalde rakamlara gelmeyecek kadar. Şimdi pek hatırlanmasa bile dünyada... E, Anlatılamayacak ölçüde boyutlara ulaşan bir şey. 60-50 ila 60 milyon insan öldüğü tahmin ediliyor. Sadece Sovyetler Birliği'nde o zamanki işgal altında olan ve savaşan Sovyetler Birliği'nde sadece bu kuşatmada 2 milyona yakın insanın 1,5 milyon sivilin hayatını kaybettiği, 2 milyon da asker kaybettiği düşünülecek olursa Rusya'nın kaybılarının ondan ne kadar oldu. bir ara zaten erkek bulunmuyordu. Kadınlar yalnızdı. Bir yıl sonra 1945'te bugün Sovyetler Birliği'nin Kızıl Ordu Birlikleri Polonya'da Almanya'nın kurduğu Auschwitz ve Birkenau kamplarını da ele geçirdi. Onun hikayesi de ayrı. Başka bir günde onu anlatmaya daha doğrusu sadece birkaç kelimeyle onu anmaya da ayırabiliriz. 1945'te bugün de o olmuş. 1996'da bugün Bodrum açıklarındaki iskan edilmeyen Kardak Kayalıkları'na Yunan ve Türk gazetecilerin ayrı ayrı bayrak dikmeleri Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim hatta savaş tehlikesi yaratmıştı. Bu da olsaydı eğer iyi ki olmamış dünyaya gazetecilerin yol açtığı ilk değilse bile önemli belki de ilk savaş olarak tarihe geçebilirdim. Evet. Ufak bir malumatta da bulunmak istiyorum. da bugün Mozart etkisiyle alakalı bir şeyler söylüyordu, söyleniyordu. Bir şeyler demek biraz hafif almak gibi olur ama böyle bir etkisi olduğundan bahsediliyordu çocuklarda. Evet, Zeka arttırmış mı o olarak nitelendirebiliriz o durumu? Duygusal zeka diyelim. Duygusal ister. zeka mı? Yani zeka ile ilgisi yok belki. Yani hepsi bir arada. Müziğin böyle bir iddiası var muhtemelen ama son iki tane, son iki adet bir bilimsel araştırmada bunun tam tersi olabileceğini de gösteriyor. Mesela Avustralyalı bilim adamlarının yaptığı araştırma 1993'te yayımlanan ve yayımlandığından sonra muhtemelen Galeano ya da Esin kaynağı olduktan sonra yaygın bir görüş haline gelen Mozart dinleminin insanları daha zeki, hatta inekleri daha verimli e, sağılmasına sebebiyet verebilecek bir etki yarattığına dair araştırmayı e, Mozart e, çürütmüşler. E, Viyana Üniversitesi Psikoloji Fakültesi'nden yapılmış bu araştırma. 40'tan fazla araştırma değerlendirilmiş ve bunun tam tersi bir sonuç ortaya çıktığından da bahsedilmiş. Bu 2010, 11'de, e, 2010'da yapılmış bir araştırmaydı. Viyana'daki psikoloji, e, Vinalı psikologların yaptığı araştırma. Bir diğer araştırma ise yine yakın zamanda yapılmıştı. Burada da e, yine aynı şekilde Mozart etkisinin bir e, aldatmacı olduğundan bahsediliyordu. Bilim adamlarının Mozart etkisini çürüttüğünden bahsediyordu CNN Türk'ün haberi mesela geçtiğimiz sene hemen Kasım ayında. Peki böyle... niye şimdi bunları anlatıp keyfimizi kaçırıyorsun? Mozart dinlemek hep bana en azından iyi geliyor. Selahattin'e de öyle. Ne bilim gerçekler gerçekler dedim. Birden bire şimdi niye böyle şey yaptın anlamadım bu işi. Avusturyalılar kendi vatanlarında doğmuş olan bir adamı da böyle bilimsel olarak çürütmeye çalışsınlar. Dinlemesinler onlar Mozart. Araştırımı da yapmasınlar isterler. Ya niye kızıyorsunuz? Burada gerçeklerden bahsetmeye çalışıyorum. Bu kadar konuşuyoruz. Galeano'ydu. Gülüntü anlam ve önemine dairdi Mozart'tı diye. Ama bir diğer tarafta da bilimsel bilgiler var. Lütfen. Güzel bir ses çıkarıyorsun diyor. Daha fazla oynaşmayacaksın kelebek öyle sabah akşam oraya buraya konarak kadınları da uykularında bayanlı hanımefendileri uykularında rahatsız etmeyeceksin küçük narsis adonis aşkın adonisi diye gidiyordu pekala evet yağmur vaziyetine dönebiliriz günün yani ana konularımız şöyle kuraklık çok ciddi kuraklık devam ediyor. Yağmur yağışı oldu biraz. Fakat bunun yeterli olduğunu söylemek için çok erken ve hatta imkansız da diyebiliriz. Bir miktar yağmur yağdı. Bazı gazetelerde de beklenen yağmur geldi şeklinde ibareler var idiyse de pek Geçerli olduğu Evet, e, Trakya bölgesinde bir haftadır kar geliyor deniliyor ama soğuk hava e, tekrar son haberlere göre de yine geliyormuş yoldaymış. Batı bölgelerine de girmiş. Önceki gün 17.8 derece sıcaklığını ölçüldü İstanbul'da. Bir günde 12 derece birden düşerek 5.2 dereceyi görülmüş hava sıcaklıkları. Bir gün içerisinde 12 derece düşmüş hava sıcaklıkları İstanbul'da. Evet, Bu bekleniyordu biraz ama e, yağmur, yağış bekleniyor. Tehlike devam ediyor ve elimizdeki bütün haberlerde e, kuraklık tehlike çanlarının her yerde çaldığı ve e, yağmur duasına çıkma konusunda da sayısız yani e, şey var Güneydoğu'dan haberler var Şanlıurfa'dan var Elbistan'dan var an Karadeniz'den var Ege'den var. İç Anadolu'dan var, Çukurova'dan var ve bir de mesela, Orman ve Su İşleri Bakanı'dan var. Evet, kendisi yağm de yağmur duası yağmur yapmış. Yağmur duası yapmış, zemzem içip yağmur duası yapmış. Bunlardan bahsedeceğiz ve bir takım tedbirler de alındığı söyleniyor. Fakat bunların ne kadar geçerli olduğu ve daha doğrusu Bakanlığın ...ne yapmak istediğini... ...henüz öğrenebilmiş değiliz... ...bakanlıkların ve yetkililerin... ...çünkü seçim telaşı almış durumda... ...en önemli... E, ...kuraklıkla ilgili haberlerimiz bunlar... ...ama asıl... E, ...aylardır... ...üzerinde durduğumuz... ...bir meselenin... ...tekrar doğrulandığı... ...bu sefer bu başka bir... ...kanaldan doğrulandığı... ...Wikileaks üzerinden... ...gelen bir bilgi var ki gerçek anlamda metaforu kullanacak olursak bomba etkisi yaratabilir. Yağmur bombası diyelim de rahatlatalım. Ama diyorum. şu andaki durumu okuyabilmemize neler olup bittiğine ve gelecekte daha aslında neler olup biteceğine dair çok önemli ipuçları var bu haberin evet, içerisinde. New York tanınmış köşe yazarı Tom Friedman, Thomas L. Friedman 1970'lerde ben e, üniversite diplomamı ve master e, diplomamı derecemi Orta Doğu araştırmalarından almıştım ve hiçbir şekilde çevre ya da iklim şeyleri gelmedi diyor. Konularımız arasına girmiyordu diyor dersler arasında. Ama bugün hiçbir şekilde olup biteni anlayamazsınız iklim ve çevre meselelerine girmeden. İklim, çevre ve nüfus meselelerine, streslerine girmeden diyor. Ben epeyden beri vermeye çalışıyorum ama son bu konudaki asıl bilgiler WikiLeaks'ten geldi diyor. Sızma bilgilerden geldi diyor. Ve ta 2008 Kasım'ında Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Şam Büyükelçiliği Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na diplomatik kablolar, notalar göndermiş. NATO Nota değil de işte yazışmaları olmuş. Ve müthiş bir Suriye'de kuraklık var. 2006'da başladı. 2. 3. Sene, senesindeyiz. Ve bu felaketle sonuçlanacak demiş ve Abdullah Bin Yahya diye birisinden bahsediyor bir, Suriye'nin Birleşmiş Milletler FAO yani Birleşmiş Milletlerin Tarım ve Gıda Örgütüne Örgütün temsilcisi. Amerika hem Birleşmiş Milletlerden hem de Amerika Birleşik Devletlerinden yardım istiyor yana yakıla ve bu böyle olmazsa durum feci olacak diyor. 40 yıldan beri Birleşmiş Milletlerinde 40 yıldan beri gördüğü en büyük kuraklığın nasıl etkileyeceğini söylüyor. Yani 15 bin küçük çiftçinin hayatıyla ilgili başlıyor aslında çok basit. Sadece 15 bin küçük çiftçi Kuzeydoğu Suriye'de sosyal ve ekonomik dokusunu bu kırsal ve tarımsal topluluğun dokusunun korunması lazım demiş ve eğer demiş Birleşmiş Milletler'in çabaları bu da yardımları çözüm getirmezse yardımları gelmezse demiş Yahya o zaman Kuzeydoğu'dan kitleler halinde insanlar göç eder. Bu da sosyal ve ekonomik baskılar üzerinde yeni baskılar yaratır ve istikrarı perişan eder. Ve Beşer el Esat hükümeti e, vatandaşlarının açlıktan ölmesine izin vermez ama demiş. ...kapasiteyi aşabilir... ...kuraklıkla uğraşma... ...ülke olarak kapasitemizi aşabilir... ...ve eğer uluslararası yardım... ...görmezsek... ...perişan oluruz... ...her şey sosyal yıkım... ...siyasi istikrarsızlığa yol açar... ...ondan sonra da neler olacağını kimse... ...kestiremez demiş. Bunun tarihi neydi? Tekrar hatırlatabilir misiniz? Bu... ...uyarının geldiği tarih? 8 Kasım 2008'di. 2008'de. George Bush henüz var sanıyorum son dönemi. Bu uyarının Daha geldiği biliyorum. bir sene, bu uyarının geldikten hemen sonra Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2009 yılında 800 binden fazla Suriyeli kuraklık yüzünden gelir kaynağının tamamını kaybetmiş duruma tamamını kaybetmiş hale geliyor. Yani bu bahsedilen rapor Açlık tehlikesi yaşayan Suriyelilerin 1 milyon civarında olduğunu tahmin ediyormuş. Bu da Think Progress'ten, geçtiğimiz 2012 senesinde çıkan Francesca Femia ve Catalin Verlan'ın yazdığı makalede görülebiliyor. Yani e, yaklaşık kaç kişi demiştik? 2009 yılında 800 bin insan bütün gelirini kaybediyor. Bu kuraklık tehlikesi ortaya çıkmasıyla bir de çok beraber. İlginç detaylar da var burada. 15 bin küçük çiftçiden bahsediyorduk. Ne olacak ki diye düşünüyor insan yani. Evet. ...18 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz... yanılmıyorsan, değil mi? Aşağı yukarı öyle nüfusu. 15 bin küçük çiftçi. Onlar El-Hasaka vilayetinden ayrılmak zorunda kalacaklar... ...ve Batı Suriye'de büyük şehirlere göçecekler. Bunların 100 bin bakanı var. Yani eline bakan 100 bin kişiden bahsediyor kadınlar, çocuklar, yaşlılar ya da sakatlar, hastalar. Bunlar geride bırakılacaklar, büyük bir yoksulluk içinde. Ve e, çocuklar muhtemelen okuldan çekilecekler, çünkü e, arkada kalanlara e, gelir sağlamak için çocukları çalıştırmak zorunda kalacaklar. Buna ilaveten 15 bin kadar e, tamamen vasıfsız işçinin göçü yeni sosyal ve ekonomik baskılar yapacak belli başlı Suriye şehirlerinde zaten büyük bir Irak nüfusu var orada mülteci nüfusu var bunu absorbe etmesine imkan yok yeni bir göç dalgasını e, mahsetmesine imkan yok bunun demiş Yahya gayet net ve yükselen gıda fiyatları zaten orta sınıfın e, hoşnutsuzluğu artıyor her tarafta ve bir de sosyal dokunun giderek çözülmekte, zayıflamakta olduğu güvenlik yapılarının da Suriyelilerin beklediği şeyler. Yani demografik yapı tamamen değişiyor. Ortaya çıkan sonuç Demokratik, bu. Demografik, demografik ve evet. sosyal yapı evet. aslında da bütünüyle çözülüyor. Bunu ortaya çıkaran da ThinkProgress'teki yazıya tekrar geri dönecek olursak 2006 ve 2011 yıllarında Suriye topraklarının %60'ı yani oradaki uzmanların tabiriyle bereketli hilal olarak adlandırılan bölgede binlerce yıl önce tarım yapılmaya başladığından beri görülen en uzun ve en yakıcı kuraklığın kurbanı olmasından evet. sonra ortaya çıkıyor bu göçte. Bu demokratik yapının ortadan değişmesi. Tamamen bu tarım nüfusunun şehirlere kaymak zorunda kalması. Evet Suriyeli bu uh, diplomat diyeyim Yahya e, adeta bir e, peygamber gibi önceden kah kahin gibi. Tüm söylediklerinin de gerçek olduğunu söylememiz lazım. Bu çok önemli bir yazı aslında Tom Friedman'ın yazısı, The New York Times'dan. Çünkü bu çağımızın aslında bir mikrokosmosu gibi. Yani WikiLeaks'in insanları kovalanıyor bütün şeyde, gizli, önemli bilgileri sızdırdınız, güvenliğimizi sarstınız diye. Ve işte Julian Assange bir yıldan fazla bir zaman Ekvator Büyükelçiliği'nde Londra'da yaşamak zorunda kalıyor. Bütün Wikileaks'le ilişkisi olan insanları havalimanlarında durduruyorlar, bilgisayarlarına el koyuyorlar, taciz ediyorlar onları ama Wikileaks sayesinde bunları öğrenmek evet. Ancak mümkün olabiliyor dünyanın Ama durumu. Kafama şu takıldı, aklıma şu takıldı daha doğrusu. Yani bunu daha çok peygamberize etmek ya da bu metafizik bir hale koymaktan yerine doğru yere bakmak ve doğru şeyleri öngörebilmekte yatıyor diye düşünüyorum. Mesela şu hali hazırda böyle Abdullah bir durum... Abdullah Dünya'nın bir özelliği yok. Sadece okumuş. Evet ve doğru yere bakmış. Doğru yere bakmış. Evet yani. o doğru yere baktıktan sonra zaten bunların görülebileceği o demografik yapı. Yani yüzyıllardır orada... Tarım yapılıyor ve yüzyıllardır tarım yapılan bölgede bölgenin en muazzam kuraklığı yaşanıyor ve orada bir nüfus kayması olacaktır. Oradaki or, oradaki gelirle geçiren insanlar büyük şehirleri geçmek zorunda kalacaklar. Adam iyi bir. Ve bunlarda çatışma yaratacaktır. Evet. Yapmış. Üzerine düşeni. Evet, üzerine düşeni üzerine yapmış. yapmış. Yani, yani bunu Türkiye'ye baktığınız zaman da görebilmeniz mümkün olabilir. Üzerine düşeni yapmış durumda ya da dünyanın herhangi birine baktığınız zaman görebilmeyiniz mümkün evet, olabilir. Yalnız diğerleri pek üzerlerine düşeni yapmıyorlar ve mesela Yahya'nın söylediklerinden bir milyon Suriyeli çiftçi, çoban ve aileleri yani küçük ve büyük baş hayvan yetiştiricisi zaten aşırı yoğun nüfusta olan şehirlere ve altyapısı olmayan şehirlere göç etmiş durumdalar. Bunlar Türkiye'de sana böyle bir şeyler ifade ediyor mu benzerlikler. Bilmiyorum. Bu ilk çocuk yapan diyen kimse var mıydı ama? Yani burada da öyle bir özellik var. <gülüyor> Bu, Nüfus arttırılması ön plana çıkarılıyor. Kat çocuk evet. evet. Bu iklim mültecileri bir milyon Irak savaşından şimdi Irak savaşına kadar gidiyor işte tabi geri. Bir milyon kişi Suriye'ye yerleşmek zorunda Ondan kalmış. Ondan öncesi Arap-İsrail savaşı var. Yani Filistinli gelen göçmenler Onlar de var. Onlar da var evet. Ve onlarla rekabet var. Esad rejimi de tabii hiçbirine yardım edemiyor bu mültecilerin. Sonunda da Tunus'ta önce sonra da Mısır'da da Arap uyanışı başladığı zaman Suriyeli demokratlar da devam ediyor. Onlar da baş kaldırıyorlar. Ve sonunda da bütün yerlerinden, yurtlarından olan, kuraklıkta olan, yerlerinden yurtlarından gelenlerin desteğini de alıyorlar. Bir böyle bir durum var. Bir de şunu da dikkate almak lazım diyor Tom Friedman. Geçen Mayıs'ta 9 Mayıs'ta The Times gazetesi İsrail'den İsrail'li coğrafya uzmanı Arnon Sofer'in bir yazısına değinmiş. Son 60 yıl içinde Orta Doğu'daki e, nüfus ikiye katlanmış, iki kere katlanmış. Bunun dünyada hiçbir yerde başka örneği yoktur diyormuş Sofver. E, böylece sonuçta buraya kadar gitmiş oluyoruz ve Suriye'nin bu uzatılmış, uzayan kuraklığa karşı mücadele edemiyor ve şunu da düşünün diye yazmış Friedman ee, yani uzayan, uzayıp giden bir kuraklıkla baş edemeyen bir Suriye hükümeti vardı daha o zaman. Şimdi bir de yok diyor. Hükümet falan da yok, yönetim de yok. Artık o zaman yeni bir kuraklık tekrar vurduğu zaman iç savaşın tarumar ettiği ülkede o zaman ne yapacaklarını düşünebiliriz. Yok olan tarımsal üretim de artık izleri bile yok aslında. Bir şey daha düşünelim demiş. Gelecekte peki Suriye gibi bir ülkeye kim yardım edecek? Çünkü bir sonraki kuraklık zaten kendilerinin de vurdu. Amerika'yı da tamamen, Kaliforniya'yı da Güneybatıs'ında vurmuş olan kendi kuraklığıyla uğraşan ülkeler Çin ve Rusya da aynı şekilde aynı yapıyorlar. şekilde Böyle, o zaman bir de mesela Superstorm Sandy dedikleri, Süper Fırtına Sandy gibi şeyler de sadece Amerika Birleşik de 60 milyar dolardan fazlaya yol açtı. Zarar giderim olarak tazminata. O zaman da Joe Rom da bunu soruyor diyor. Climate Progress diye çok yakından takip ettiğimiz bir başka sitede. Joe Rom da bunu soruyor diyor. O zaman İran. Suudi Arabistan, peki bunlar da Suriye'de Sünnilerle Şii ve Aleviler arasındaki çatışmayı temsilen, destekleyen ekipler var diyor. Yani tam bir insani ekolojik felaket bölgesini destekliyorsunuz. Evet. Ya Suriye'nin güçlendirmesini sağlamak için uğraşacağınıza ve onun ortak varlıklarını, müştereklerini onu yok ediyorsunuz. O zaman da şöyle bitirmiş yazısını bütün bunları bir toz bulutuna doğru bağırdığımı biliyorum bu sadaları gönderdiğimi ama söylenecek de başka bir şey olduğunu zannetmiyorum demiş Tom Friedman. Genellikle Friedman'la her konuda aynı şeyleri düşündüğümüz, görüşlerini paylaştığımız söylenemez ama bu küresel iklim değişikliği meselesini çok yakından takip ediyor. Yani Irak Savaşı'nı filan desteklemişti gerçi ama söylediklerinde çok önemli gerçeklik evet. payı olduğunu ve kendimize de ders çıkarabileceğimizi düşünebiliriz. Hangi noktadan hangi noktaya geldik diye de görülebilir aslında bu. Yani bir anda insanlık tarihi bir şekilde... o. Kırılmayı nasıl yaşayabiliyor bu metin üzerinden de görebilmek mümkün. Günün anlamı üzerinde daha doğrusu günün tarihinde Leningrad'dan bahsetmiştik ya. İşte Suriye'de birçok Leningradçık var aslında. Mesela en son Yermuk kampından gelen videolar vardı. Bir tanesini de size göstermiştim hatırlıyorsanız. Evet. Yani sanki toplama kampından çıkmış birisinin o açlıkla beraber... Ne geldiği, kemiklerinin geldiği videolar geliyordu. Şam'ın hemen içerisinde bulunan Filistinli göçmenlerin, Arap-İsrail savaşından kaçan Filistinli göçmenlerin kaldıkları kamp rızı. Sadece kampırız. bir deri bir kemik dedikleri evet. durum var. Yani hiçbir yağ dokusu, kas dokusu kalmamış insanlar Evet, evet işkence görüntüleri, o kanıt olarak gönderilen evet. işkence görüntülerinde de aynı şekilde o açlıktan bahsediliyordu. Ama yine iyi bir haber var. Bir diğer açlık haberi de Humus'tan geliyordu. Birleşmiş Milletler Cenevri Birleşmiş Milletler'in Cenevri -2 barış görüşmelerinin ara bulucusu Lahtar Brahmi Suriye'de masaya oturma durumunun söz konusu olduğunu müjdelemiş. Suriye'nin Humus'ta kuşatma altında bulunan bölgede kadın ve çocukların bu bölgeden ayrılmasına izin verileceği açıklaması yapılmış Esad yönetimi tarafından. Bunu da bir kazanım olarak görebiliyoruz. Kuşatma altındaki şehirde Esad yönetimi kadın ve çocukların çıkmasına izin verecekmiş. İyi bari. Son olarak bu ilk yarım saati kapatırken özetleri şunu da söyleyelim. iklim değişikliği artık tartışma konusu olmaktan tamamen çıkmış durumda. Yani var mı yok mu küresel ısınma finan. bu konu tamamen bitmiş durumda. Şimdi komşumuzda ve bütün Orta Doğu'daki korkunç olabilecek sonuçlarını konuşmaya başladık. Fakat en büyük tehlikesi nedir diye sormuş. Şimdi dönüp Joe Roma bu konuda en çok kalem oynatan, kitap yazan insanlardan biri Joe Roma dönüyoruz, gazeteci. En tehlikeli sonucu nedir? Kuraklık mıdır, iklim değişikliğinin seller midir ki sel felaketlerinden de biraz sonra bahsedeceğiz. Sıcak dalgası mıdır yoksa süper fırtınalar mıdır diye sormuş. Sence hangisi? Cevap? Hepsi. Evet. Aynen öyle. Yukarıdaki sayılanların hepsi. Evet. Maalesef her yerde bunların hepsi yani kuraklıkta, sellerde, sıcak dalgaları da, süper korkunç fırtınalarda hepsi aynı anda oluyor. Yıl yıl be yıl, 10 yıl be 10 yıl ve şöyle bitirmiş Geogram'da yazısını Climate Progress'teki yazısından aktarıyorum harekete geçmek içinin zamanı 10 yıllar önce geldi ve geçti ama hala şu anda başlarsak gene de sonsuz derecede daha erkendir hiç geçmemek yani diyor. o tartışma var tekrardan geri döndürebilecek miyiz bu döngüyü diye yerine oturtabilecek miyiz diye ama bir an önce başlamaktan bile, evet, şey başka yok, hiçbir çare, çare yok. yok hiçbir çare yok yani Suriye'de yaşananlar son 40 yılın en vahşisi ise bunda büyük pay iklim değişikliğinde. O 30 yıl, 40 yıl önce harekete geçmeliydik ve yağmur dualarıyla olmaz bu iş. Bugün zaten fırsat bulursak, ya yani bir aksilik olmazsa Miktat Kadıoğlu'yla da, Profesör Miktat Kadıoğlu'yla da saat 9.30'dan sonra şeyi tartışma fırsatı bulacağız. Önlemler. Önlemler neler alınacak? Yağmur duası yetmez diye bunu konuşacağız. Açık kastı Did that children? Rain, oh my Lord! Did not, did not, did not, oh my Lord! Did that oh, did that rain, children? Rain, oh my Lord! Did not, did not, did not, oh my Lord! Did that Well, rain for the day. Knock at the window, knock at the door. Crying by the door, can't you take on more? Don't try to know full of sin. Now, oh, God got the key, you can't get in. Listen, just listen, hard rain, just listen, hard rain, just listen. Hard rain. Rain. rain, all day, no night, all day, all night. Just listen, hide rain, just listen, hide rain. Some morning, Some groaning, some groaning, some moaning. Just listen, hard raining. Just listen, hard raining. Just listen, hard raining. raining. Just listen, well hard raining. Well just listen, don't hard raining. Oh just listen, don't hard raining. Well just listen, this not raining. Well just listen, this not raining. Well well oh. Well, knock at the window, knock at the door Crying by the door, can't take a moment? No, God, no, no, you're full of sin God, God the key You can't get in and listen How rain, just listen How it rain, just listen How it rain, just listen How it rain, just listen How it, rain, just listen, how it rain, well, Lordy, day you're not They will Didn't it rain? Yağmur yağmadı mı? Mahalia Jackson'dan dinlediğimiz Mahalia Jackson dünyanın en gelmiş geçmiş en önemli gospel şarkıcılarından biri belki de birincisi Afroamerikalı aynı zamanda aktivist ve hiçbir zaman ilkelerinden de tabiz vermemiş King Martin Luther King'in yanında yer almış radyocu dostlarımızın da Destekli, desteklediği Scott Sturkel gibi önemli e, simaların da her zaman yanında olmuş önemli bir sima Michael Jackson onda doğum günüydü pardon ölüm yıl dönümüydü 27 Ocak 1972'de ölmüştü kendisi 1911 doğumlu 61 yaşında hayata veda etmişti ve Gospel müziğinin ilahi Amerikan ilahi müziğinin en büyük temsilcilerinden biri sayılıyor ve yağmur dualarımızda, biz yağmur şarkılarımızda onu da seçtik. Hem ölüm yıl dönümünü anmak hem de kuraklık ve yağmur duaları mesesine bakmak için. Evet Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Radyo'da Açık Gazete programı devam ediyor. Konularımız şimdi gene iklim değişikliği ve kuraklık, yağmur duaları ama aynı zamanda bir de fikri kuraklıktan bahsetmek de mümkün. Çok önemli bir şey de var. Türkiye Cumhuriyet tarihinin değil sadece belki de Osmanlı'dan başlayarak 700 yıllık Türklerin tarihinin de en önemli yolsuzluklarından biri konuşulmaz oldu. Oysa onun adam akıllı ...gündemde olması lazım. Olması <gülüyor> lazım. Evet ama... E, ...bir yandan da baktığınız zaman... ...ülkenin dört bir tarafında... E, ...yağmur duaları da devam ediyor. Yani artık bakanlar da yağmur duası yapmaya başladı. Ama... E, ...bir diğer taraftan da sizin dediğiniz gibi... ...fikri bir kuraklıktan da bahsedebilmek söz konusu. Anlam verilemeyecek bir fikri kuraklıktan bahsedebilmek söz konusu. Evet yani... E, çok büyük bir yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık ala vera vera vaziyetleri var. Bunun şeyi de üstünün kapatılması da ikinci büyük bir skandal ve rezalet olarak ortaya çıktı. Fakat bu konuşulmuyor ve onun dışında işte polislerin, yargıçların, savcıların yerlerinin devamlı olarak değiştirilmesi gibi bir durum var. Bu arada başka Cumhurbaşkanı Gül'ün de hiçbir müdahalede anayasadan aldığı alması gereken yetkilerle olağanüstü durumlarda, kriz durumlarında anayasada muhakkak müdahale yetkisi veriyor. Bakanlar kurulunu da, kabineyi de toplayabilir ama bir şey yapmamakla da eleştirilen evet, eleştirildiği de gözüküyor aynı zamanda işte pek çok konu var yani e... var ama anlam verilemiyor ben, açıkçası ben anlam veremiyorum mesela uhredi bir hale getirilmeye çalışılıyor gibi bir durum söz konusu yani metafizik bir hale bir, bir sır bir gizem haline getirilmeye çalışılıyor bu 17 Aralık'taki neler olup neler bitti bunlardan bahsederiz ama ufak bir ipucu verelim mesela Ahmet Davutoğlu 17 Aralık bizim için sadece ve sadece şebbi Arus'tur demiş. şebb Arus. Yani. Evet. Yani Başka hiçbir şey değildir. Düğün. Evet. Yani Mevlevilerin büyük şey, Mevlana Celaleddin Rumi'nin benim ölümüm, büyük aşkım Tanrı'ya kavuşmaktır şeklindeki ölümü bu şekilde buluşma olarak sevgiliyle Allah'la buluşma kabul edilmesi diyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da bu e, olay üzerinden okuma, okumuş 17 Aralık'taki rüşvet operasyonunun ve dünyevi varoluştan uhrevi varoluşa geçişin olduğu düğün gecesidir 17 Aralık bizim için demiş. Mesela bunu anlam veremedim ben evet. öyle bir durum var bir sil... Anlam verilemeyecek. Epeşe ya da verilebilecek de verilmek istenmeyende durumlar var. Üstünün yani büyük bir yolsuzluk vatağı var ve ekonomik olarak da bunun Ali Bilge ile de biraz sonra konuşma fırsatımız olacak. Evet. Büyük bedelleri olacak. Yani dolardaki önlenemez. Artış devam ediyor. Açıklama Yükseliş. bekliyorsunuz mesela Başbakan Erdoğan'dan. Başbakan Erdoğan da yaptığı açıklamasında gazetelerinde benim eşime ananas ikram ettiğimi görüntülüyorlar. Ben böyle bir görüntü verdiysem benim ananasım doğal ananastır sizin ananasınız ihaledir şeklinde de açıklamalar geliyor. Orada da bir anlaşılmazlık var. Yani tamam iki, çok önemli iki konu var aslında. Bütün en tepedeki başbakan ve onun oğlu da dahil olmak üzere birçok eski kabineden, eski hükümetten de birçok bakanın da oğullarının da içine karıştı. Çok büyük bir yolsuzluk şeyi var. ...bunun soruşturmaları da var... ...bir kısmı önlendi... ...bir kısmı devam ediyor... ...bir kısmı önlendi... ...örtbas edilmeye çalışıyor... ...ve müdahaleler var... ...müsteşarlar, valiler, emniyet müdürleri... ...İzmir'de bir savcıyı durdurmak için... ...kayıtlarıyla ortaya çıkıyor... ...kayıtların yer aldığı siteler... ...durduruluyor... ...sansürleniyor... sansürleniyor ...şimdi böyle bir durum var... Bunların, ...bunlara döneceğiz tekrar... ...ama şey çok önemli... ...somut kuraklık... ...somut kuraklık... ...şimdi ona geçelim... Evet. GAP'tan bir haber var. GAP'ta kuraklık çanları çalıyormuş. Zaman Gazetesi'nin haberine göre çiftçiliği endiştir, endişelendiren kuraklık kara kara düşündürüyormuş aynı zamanda çiftçiyi. Ee, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Reypoğlu'na yaptı bir açıklama var. 15 gün içerisinde yağmur yağmazsa susuz tarım yapan çiftçiler için felaket olur. Bu çiftçilerimizin 10 yıl dengesini, bu çiftçilerimiz 10 yıl dengesini düzeltemezler. Bir daha geriye gelemezler 10 yıl. Evet, yıl bu Güneydoğu'dan. Dengesi. Gene Elbistan'dan, Elbistan Ovası'nın son 50 yılın en kurak dönemini yaşadığını belirtmiş Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet, Mehmet Ali Bulut. Şimdi Edirne'de kar yağışı başladı ve Trakya'dan bir yağış bekleniyor ama. İstanbul'da tepeleri de yağmaya başladığından başladı, bahsediliyor. Balkanlardan gelen malum işte soğuk ve yağışlı hava etkisi ama bu durumu değiştirmiyor. Yani GAP'ta kuraklık çanlarının çalmasını Türkiye böyle kuraklık görmedi diye bir haber var. Mesela işte gene Türkiye'nin önemli bir bölümü kuraklık tehlikesi yaşıyor. Star gazetesinden bu da aldığımız. Birinci haber zamandandı. İkincisi Stardandı. Türkiye böyle kuraklık görmedi diyor. Cihan Haber Ajansı kaynaklı. Sadece çiftçiler değil herkes zarar görecek demiş Ziraat Odası Başkanı. Ee, Elbistan dan Elbistan Ziraat Odası Başkanı ve böyle giderse 2020'den sonra su savaşları olacak demiş. 2020'den bahsediyor, 2006 yıldan bahsediyor yani. Savaştan bahsediyor bir şey. Ziraat Odası Başkanı. Türkiye içerisinde meydana gelecek bir savaştan bahsediyor. Uluslar arası, devletler arası. Barajlar kuruyor, bölgede yeterince baraj yok. Çiftçi için yağış beklemekten başka çare yok diyor ve fotoğrafı da var. Diz çökmüş böyle duruyor. Kuraç tamamen kurumuş toprakta. Çimlenen alanlarda kurumalar başladı. Tarlada yetişen buğdayın 1 kilogramına 1 litre su verilmesi gerekiyor. Bölgemizde yağış olmadı. Bu bilimseldi veri. Ububat deposuydu. İnşallah yaz döneminde geçen yılları arayıp hayıflanmayız demiş. Bu da böyle. Bu da Star gazetesinden hükümete oldukça yakın gazetelerden biri. Yani bu, birazdan bu. şeyden bahsedeceğiz Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan bahsedeceğiz ama böyle bir savaşın meydana geldiği zaman da o kafadaki düşünceler ne olabilir diye şey yapmak da çok zor olması gerek. Türkiye'nin zaten halihazırda hazırda su açısından fakir bir ülke olduğundan söz ediyordu. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu. Bu Türkiye'nin fakir açı, su açısından fakir Olmasından daha fakir ülkeler de var. Mesela Irak ve Suriye gibi. Türkiye'den çıkan ırmaklarla beraber sulanan Irak'taki tarım arazileri var. Suriye'deki tarım arazileri var. Kimlerle karşı karşıya geleceğimizde çok uzak olmasa gerek bunları tahmin etmek. Bu ülkelerin kimler olduğunu düşünmek çok uzak yani olmasa gerek. Güneydoğu'dan başka mesela Batı'da da var. Burhaniye'de Türkiye'nin en evet. önemli zeytin. Ee, ziraatinin yapıldığı yerlerden biri malum Ayvalık Burhaniye Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sonbahardan bu yana yeterli yağış düşmemesi çiftçileri telaşlandırdı diye bir ihlas haber ajansı İHA ha haberi var bir bir ardına yağmur duaları var az da olsa yağışlar başladı diyor ama yetmiyor. İmeceyle pilav hazırlıyoruz. Kuraklık var. Allah dualarımızı kabul etsin diyenler var. Türkiye'nin dört bir tarafından Adım. geliyor bu haberler. Mesela Yunuslar Köyü'ndeki çok belirgin bir örnek. Diğer bölgelerde de var. Mesela köylüler bir araya gelmişler. hazır pilav, Namaz kılmışlar. Ondan sonra yemek hazırlanmış. Pilav hazırlanmış. ...el Elbilli çalıştıklarını söylemiş mesela Yazgül Dönmez İhlas Haber Ajansı'nda yaptığı ufak verdiğim ufak mülakatında. Bugün köyümüzde yağmur duası yapıyoruz. Köylüler kendi aralarında para topladı. Bunu imece yöntemiyle yemekleri hazırlıyoruz. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder diyor köylü. Ve köy, bu bahsedilen köyde Türkiye'nin önemli zeytin üretiminin gerçekleştiği köylerden bir tanesi. Evet. Oradan mesela Karadeniz'e geçeyim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesinden bir açıklama var. Kuraklık endişesi mevsim normalleri üzerinde seyrediyor sıcaklıklar ve su seviyesindeki azalma gibi etkenler. Alabalıklar için bol berrak ve soğuk suya ihtiyaç duyan Alabalıklar için tehlike arz etmektedir demiş Alabalık üretiminde tehlikeli. 19 Mayıs gene Karadeniz'den 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Türkiye'nin ciddi bir kuraklık riski altında olduğu haberi var. Bu da geliyor bu da sabah gastesin internet sitesinden aldığımız bir haberdi. Diğer bölgelerde de yağmur duaları devam ediyor. Aynen Balıkesir'de olduğu gibi mesela Çorum'un İskilip ilçesinde İskilip. ilçesinde özür dilerim. Nevşehir'de gene aynı şekilde ve Adana'nın Sarıçam bölgesinde köylüler yine yağmur doğalarına çıkmışlar. Evet, bütün bölgeleri yani deve kesimleri de başladı. Bunun içerisinde kurban ediliyor. Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinde olan Çukurova'nın Ceyhan ilçesine bağlı Musabeyli beldesindeki yağmur doğasını da ekleyebiliriz. Ve aynı zamanda Kıbrıs'tan. Kıbrıs'ta da yağmur evet. doğasına çıkmışlar. Güzel Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yağmur duası. Orada yani. da bir kuraklık olduğundan bahsediyor. Belki önümüzdeki günlerde daha detaylı olarak bahsedebiliriz. Oradan Or Veysel Eroğlu'na geçelim artık. Memleketi Afyon gitmiş. Zemzem içmiş. 2071'e kadar Türkiye'de bir su sorunu olmayacağından bahsediyordu Veysel Eroğlu. Hatta e, çalışma arkadaşlarıyla beraber eee metolojik bir kuraklık olduğunu ama Onu tarımsal tarım bir kuraklık, söylüyordu. evet, tarımsal bir kuraklık olmadığı dile getiriyordu çalışma arkadaşlar tarafından Veysel Eroğlu'nun. Bu sefer memleketik Afyonkarahisar'a e gitmiş, Zemzem içip yağmur duası yapmış. Esnafı ya onların çok sonra... iyi de e, bunlar yani herhangi bir tedbir açıklamaması, ağaca dua e, isimli bir şiir hediye edilmiş falan böyle şeyler oluyor. Ve Ya Rabbi bol rahmetini gönder barajlarımızı doldur diye yağmur duası etmişler. Ama böyle değil. Ve nihayet Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan kuraklık için harekete geçiyor diye bir haber var. İhlas Haber Ajansı'nın haberi. Ne yapılacakmış? Atık suları tekrar kullanmak için çalışma başlatıyormuş. İşte bunun kuraklıkla ne alakası var? Halihazır'da daha önce yapılması gereken bir şey değil mi bu? Çoktan. Neden kuraklık kapıya dayandığı zaman zaten hala yapmanız gereken bir şeyi şu anda yapıyorsunuz diye de sorular gelebilir insanlar. Evet, hakkında... Hollanda'dan sağlanan 750 bin avroluk hibe ve Afyon Karaysa Belediyesi'nin katkılarıyla bir ha, proje. Bir de Hollanda'dan gelen yardım evet. da var. Evet. şimdi içinde. Muğla Fethiye Karayolu sel yüzünden ulaşıma kapanmış. Bu arada bir yandan da tabii seller işte Joe Rom'un söylediği gibi hepsi birden yani seller de aynı anda kuraklıkla beraber oluyor. Seller de o alışkıla geldik şeyler yağışlardan sonra ortaya çıkan o ufak bir sel birinketleri değil. Yani normal portakalların yetiştiği bir ağaçlık bölge düşündün. Yok oluyor portakallar evet. Yani şöyle yok oluyor ağaçların dibinde ufak bir havuz meydana geliyor. Gölet diyelim. Havuzdan da büyük bir şey. Ve portakallar şeye düşmeye başlıyor. Bir portakal turuncu renkte bir su birikintisi haline geliyor. Evet. Böyle bir sel olayından bahsedelim. Evet. Muğla Fethiye Karayolu'nda da yani fotoğraflar inanılır gibi değil. Yol mol kalmamış durumda. Kayalar dağdan düşen kaya parçalarıyla kaplanmış. Manavgat'ta da sel nedeniyle köy yolu kapanmış. Manavgat'ta da su kuraklıktan bahsediliyordu. Amerika'da da kar fırtınası başlamış. Gene Yanus ya da Janus, Yanus demek lazım. Mitolojiden geliyor. İki yüzlü tanrıça değil mi? Ve en az dört kişilik farklı eyaletlerde 56 milyon kişi etkilemiş. ve 3000'den fazla uçuş etkilenmiş bir günde ertesi günde 1500 uçuş daha ve e, kar devam ediyor. Tehlikeler de devam ediyor. Bu böyle. Yolsuzluk meselesine geçmeden önce birkaç da şeyden bahsedelim önce. Dünyadaki isyan evet, hali. İsyan halinden Suriye'de yaşananlar son 30 ila 40 yılın en fecisi demişler. Uluslararası Kalkınma Ajansı Amerika'dan. Afet Yardım Dairesi Müdürü Jeremy Kondinik Kon, konindik. Konindik. Ee, ve yani çarpıcı açıklamalar, ben bu işin içindeyim bunca yıldır böyle şey görmedim demiş. Dünyanın insani yardım dünyasında herhalde son 30 belki de 40 yıldır gördüğü en ağır durum demiş. Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisi çözüm için süre istemiş. Ama Mısır'da mesela gösterilerde 51 kişinin öldüğü biri var. 25 Ocak yıl dönümü gösterilerinde 247 yaralı var ve feci bir durum var. İşte devrimde bu insanları öldüren polis bu sefer sahneye çıkıp devrimi savunmaya kalkıyor ve devrimin gasp edildiğinden bahsediyor oradaki insanlardan. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosuna da silahlı bir saldırı olmuş. İstanbul'da, Esenyurt'ta Silahlı ve bıçaklı bir kavgada bir kişi öldü. Beş kişi yaralandı. Ee, sağduyu içerisinde bulunmuş İstanbul Milletvekili Celal Adan. Hükümette olayın faillerini bir an önce bulsun demiş. Cengiz Akyıldız, Orta Doğu Gazetesi'nin foto muhabiri. Aynı zamanda kendisi e, basın sözcüsüymüş. Çok e, endişe verici bir durum var Esenyurt'ta. MHP seçim bürüsünün silahlı saldırı. Tayland'da seçim kana bulanmış. Evet, yani Tayland'dan da bahsetmek gerekirse belki gereksiz bir detay olacaktır. Siz haberi verdikten sonra bahsedeyim. Evet, yani Sebep 2 Şubat'ta olarak. seçimler var. Erken oy verme işlemleri tamamen kana bulanmış. Muhalif göstericilerin erken oylamaya katılan seçmenleri... Müdahalesi sonunda hükümet destekçisi eylemcilerle çatışma var. Evet, Geçtiğimiz sene Maplecroft adlı risk değerlendirme şirketinin yaptığı bir araştırma vardı. Beşinci iklim değişikliği ve çevresel risk atlasıydı bu araştırmanın ismi. Ve bu araştırmada da iklim değişikliği en çok hangi şehirleri vuracak diye bahsediliyordu. Birinci sırada Bangladeş. Yine iç karışıklıkların olduğu Bangladeş'ten bahsediliyor. İkinci sırada Manila, Filipinler. Halazura tamamen bir katastrofi haline gelmiş olan Filipinlerden bahsediliyor. Yani Filipinlerde bir kasırga meydana geliyor. O kasırgadan kaçanlar başka bir kasırgaya maruz kalıyor aylar içerisinde ve üçüncü olarak da Tayland'ın başkenti Bangkok'tan bahsediliyor. Evet, Brezilya'da da Dünya Kupası'na hayır protestoları var São Paulo'da bayağı çatışmalar çıkmış. 128 gözaltı var. Mali yük ağır olacak diye buna katlanamayız diyenler var. 2500 kişi katılmış gösteriyor ve şey böyle bir devam eden durumlar var. Yandan Türkiye'de de biraz sonra Ali Bilgele daha ayrıntılı konuşma fırsatı bulacağız ama bu yolsuzlukları bir yana bırakıp işte seçim paketleri ve böyle üstün iradeyi atfeden. Durumlar var operasyonu mesela Bülent Arınç konuşmuş başbakan yardımcısı kendisi başbakanın bildiklerini bildiklerinizi siz bir bilseniz demiş bu tamamen metafizik bir açıklama Kesinlikle. o biliyor tek bir tek o biliyor ve onun bildiklerini söyleyemiyor sıradan halka bizlere medyaya da söyleniyor. Nasıl bir bilgisi bu? ...daha kötü şeyler olabilir... ...demişler. Yani... ...başbakan yardımcısı çok... ...tuhaf... ...en azından en hafif deyimiyle... ...tuhaf olduğunu söyleyebileceğimiz... ...bir açıklamada bulunmuş. Aynı zamanda... ...Taner Yıldız, Enerji Bakanı... ...Taner Yıldız da... ...Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tanıtım... ...toplantılarında siyasetçi olarak... konuşuyor artık başbakanımıza bugünlerde acı gelen budur demiş aldanmışlık duygusu yani aldatılmışlık duygusu içine girmiş bu da metafizik bir durum bizim bilemeyeceğimiz neden oldu böyle bir şey evet, başbakan o... da öyle demiş zaten bir ananas meselesidir muhabbettir gidiyor sizin ananasınızla bizim ananasımız bir değil demiş yeni şafaktan aldığımız bir bilgi bu da bir de şey var mesela sokak jargonuyla kullanılan açıklamalar var. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayatı Yazıcı'nın açıklaması bunu örnek olarak verilebilir. Son bir aydaki gelişmelere ilişkin e, yaptığı açıklamasında Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayatı Yazıcı. Bunu Erdoğan'ın, Başbakan Erdoğan'ın karizmasını çizmeye dönük bir proje olarak görüyoruz. Değerlendirmesini yapmış. Yani farklı taraftan bir ükrevi taraf var. Metafizik boyutu var bir bilinmezlik durumu var, bir de böyle bir sokak şargınlığı kullanıldığı tarafı var. Bir tek yolsuzluktan bahsedilmiyor. Sadece. Evet. Tek evet. bahsedilmeyen şey bu. Yolsuzluk operasyonlarının amacı başbakanın karizmasını çizmek demiş. Ama bu arada başkan yazı, bakan yazıcı. Gümrük ve Ticaret Bakanı konuşma yaptığı sırada yanına gelen koruması cep telefonunu uzatıp Sayın Başbakanımız arıyor demiş. Yazıcı da konuşmasına ara verip gitmiş. <gülüyor> Sonra da Başbakanımızın size, hepinize selamı var demiş. Bu da tarihte ender görülen şeylerden biri. Çok önemli bir şey söylemiş. Olsa gerek e, diye Siz de sadece bilgiyi elde eden kişi olsanız bu bilgiyi de istediğiniz türlü, istediğiniz yerde, istediğiniz kişilerle paylaşabilme gücünü kendinize görürsünüz galiba. Telefonla olsun, dumanla olsun. <gülüyor> metafizik yollarda olsun. Beş dakika, beş dakika olsun. sürmüş konuşma. Bir dakika bana beş dakika müsaade edin demiş. Dememiş de belki bir şey. Gitmiş İnsanlar bakan. da dinliyorlar. Evet. Bakan, bakan neler söyleyecek. İşte başbakanımızın karizmasını çizmeye yönelik bir operasyondur bu diyor konuşuyor. Sonra, Sonra bir, telefon geliyor. Bir diyor. saniye diyor konuşma sırasında. Sonra dönüyor, dönüyor. Sahnenin arka tarafına geçiyor. Ya yani hakikaten inanılmaz bir manzara. Beş dakika süren görüşmenin ardından yeniden kürsüye geliyor. Bu T24'ten aldım bunun haberi. Başbakanımızın hepinize selam ve sevgilerini iletiyorum diyor alkış kıyamet. Sonra kaldığı yerden devam mı ediyor konuşması? Evet. Karizması tek çizilen başbakan Erdoğan değil galiba. Değil bence de değil ama söylemeyelim kim olduğunu. Recep Tayyip Erdoğan ne demiş peki onu da biliyor musun? O, o, o bilgi de var. Rize ilçe belediye başkan adaylarının cumartesi günü açıklanacağını söylemiş. telefonla mı? Evet. Acil miymiş? Çok acilmiş. Hmm. Gene evet. telefonla bağlanmış, farklı yöntemlerle de bağlandı geçtiğimiz hafta sonundaki gelen gelişmeleri bakarsak. Onu da e, bahsederiz belki önümüzdeki yarım saat içerisinde, evet. sonraki yarım saat içerisinde. En acayip olanı ama herhalde şey, e, e, Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama. Evet. dakika dakikada ona duralım. 17 Aralık operasyonu, yani bütün bu yolsuzlukların, hırsızlıkların, falan konuşulduğu operasyonda bizim için Şeb-i demiş. Davutoğlu, Dışişleri Bakanı 17 Aralık'ta başladı ya 3 bakan ve oğulları aynı zamanda işte zarab ya da Sarraf ve Uluslararası İran, Azeri bağlantılı şeyler filan. Bütün bunların bizim için sadece ve sadece Şeb-i başka hiçbir şey değildir demiş. Anladım, şimdi anladım dünyevi tamam. var oluştan uhrevi yani dünyevi bir şekildeyken birden şeye geçiyorsun bu Burada... gökler sema katına geçiyorsun uhrevi düğün gecesidir bu değil. kadar komplike bir şey düşünmeyin sadece zamanlama manidar Mevlana olay şu şey böyle Türkçe anlamı düğün gecesi demek Mevlana Celaleddin Rumi'nin öldüğü gece Mevlana Celaleddin Rumi bu geceyi Rabbine ee, sevgiliye kavuşma gecesi olarak evet. düşündüğü için düğün gecesi olarak adlandırılmış. Ve Mevlana Celalettin Rum'in ölüm yıldönümü 17 Aralık tarihine denk geldiği için bu haftalarda kutlanıyormuş. Yani zamanlama manidar. Yoksa hmm. şey değil. Altında böyle derin bir mana tabii ki isteyen bulabilir ama manidar bir zamanla varmış. O da 17 Aralıktaymış. Ondan ötürü öyle konuşmuş olabilir tabii ki. Yalnız yolsuzluk... Mesela 30 artık... Ağustos'a denk gelseydi acaba ne diyeceklerdi? Kurtuluş Savaşı bizim için. Zaferdir gibisinden bir açıklamada gelebilirdi. 29 Ekim farklı bir açıklaması olabilirdi. Kabutaj Bayramı'na denk geldiğini düşünsenize mesela yolsuzluk operasyonunun ortaya 1 çıkması. Temmuz. 1 Temmuz. 1 Temmuz'a. Ne gibi bir açıklama? Ne gibi bir ortaklık bulunabilirdi acaba? 30 ya da Kurban Ağustos. Bayramı'nda olsaydı bu. Neyse. 10 Kasım. 10 Kasım olsaydı çok ilginç bir ittifaklarda ortaya çıkmış olabilirdi. Zaten hani... çıkıyordu hali hazırda. Hanefi Avcı da konuşmuş. İşte. Paralel yapıya karşı herkes başbakanın yanında yer almalı demiş. Mit demeyerse, bu Zarrab'la ilgili ta 2011'de araştırma yapmış ve arz ederim demiş. Arzu Yıldız'ın haberi var. T24'ten çok önemli göründü bana bu haber. Rıza Zarrab'la 17 bu Şebiar Usta epey önce seneler önce iki seneden fazla önce araştırma yapmış ve rapor vermiş başbakana. Tehlikeli işler var diye bu hürriyette de var aynı zamanda bu şey ve son bomba Mansur diye 2011'de Amerikan büyükelçisiyle suikast hazırlığı yaparak yakalanan İran asıllı biri var Mansur Arabsiyer, Arbabsiyer pardon onu giden paraları izleyen FBI da Amerikan Federal Polis Teşkilatı da Reza Zerabın da izini sürmüş böyle bir şey var böyle gidiyor yolsuzluklarla ilgili etraflı bir e, dosyada hazırlamış şeyden Ali Aslan Kılıç Sandeyi Zaman Gazetesi'nden onu da belki Ali Bilge ile konuşabiliriz. Ta ona alakıtanı hatırlıyor musun Maliye Bakanı? Evet, yumurta ile alakalı olarak kat, sıvılaştırmış yumurta ile alakalı bir teklif, spekülasyonlar söylenmişti ki hakkında. Sonra başka, hasta olduğu ortaya çıkmıştı. Başka sıvılaştırmış yumurtalar da var Onunla ilgili, oğluyla ilgili yolsuzluklar filan. Haha devam ediyor yani iddialar var. Evet. Yeni iddialar? Yok eski. sunulmuş olanlar. Hmm. Onlardan da bahsetme fırsatı buluruz şimdi ara verelim. Açık gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Ha, günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey Merhaba. Günaydın Merhabalar. Evet, vallahi son derece hareketli bir gündem var. Fakat asıl konuşulması gereken dışında e, ki şeyler konuşuluyor gibi geliyor. Büyük bir yolsuzluk Türkiye. Tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk suçlamaları biraz arka plana itilmek gibi bir durumda. Biraz değil. Tamamen seçim, başka şeyler cemiyetle, cemaatle çatışmaya gönderilmek ve oralarda ...unutturulmak isteniyor gibi bir hissiyat var... ...ama buna izin vermemiz lazım herhalde. Ee, Ömer Bey, yapılmak istenen buydu zaten. Evet. <gülüyor> yani e, bir... E, ...hükümet... ...başbakan... çaydır e, aydır... ...komplo, paralel devlet... ...darbe, küresel... suikast vesaire gibi... ...birliğin e, kavramlar üzerinden... ...bunun üstünü örtüyor... Bakın 17 Aralık e, soruşturması da başbakanının bizzat kendi ailesi hedeflini dört bakan dışında kendisi var yani oğluna kadar uzanan bir yolsuzluk 17 Aralık sonra 25 Aralık, 17 Aralık'tan bütün hakimleri e, savcıları, işte e, yargı mensupları emniyet mensupları dümdüz 25 Aralık akamete uğradı ardından. İzmir soruşturması tamamen ok müdahaleye edildi ve dümdüz edildi. Ardından yani iki şey, yani üstü örtü, Yani üstü örtük bir Türkiye doğru hızlı ilerliyoruz. Yolsuzluk ve Suriye mi konusu? Suriye konusunda üstüne giden e, kolu kuvvetleri e, ve yargı mensupları dümdüz 3.500 emniyet mensubu, onlarca yargı mensubu ve bizzat müdahale Adalet Bakanı bizzat e, dava savcılarına soruşturma unsurlarını bizzat müdahale ediyor. Üçüncü önemli öste örtük konu yani e, yolsuzluk soruşturmaları ve kovuşturmaları. Suriye'ye gönderilen mit kontrolünde gönderilenlerin ne olduğu üzerine yapılan Soruşturma ve koğuşturmalarının üstü örtülüyor. Dört, üçüncü konu şeye gelmiyor. Bu konuda ki fezlekeler meclise gelmiyor bir türlü. Evet. Yani, yani o... hem bu dört bakan, işte bütün e, doku, dokunulmazlığı olan e, kişiler artı iki tane de Adana ve İzmir başsavcısı müdahale konusunda tutanaklı fezleke düzenledi. Yani birisi Suriye ile ilgili olan diğeri İzmir'deki liman meselesi. Bu saydakiler de gelmiyor. Bunu da üst örtülüyor. Yani yapılan atamalar ve düzenlemelerle yargı atamalı, yargıdaki ve emniyetlik atamalarla Suriye meselesi ve yolsuzluk davaları bakanlarının hepsi e, dümdüzlediği de haklandı. Müdahale direkt bakan tarafından yapılıyor. Bu arada PSYK'da istedikleri atamaları yerine getirdiler. Evet dolayısıyla Kontrol, artık kuvvetli hakimli... yardımın emrini artık yerine getirmiyor. Evet doğrusu yani o zamanda hakimler savcılar yüksek kurulunda bir anayasal ya da yasal değişiklik yapmaya bile lüzum kalmayabileceği de konuşuluyordu. Kesinlikle yani ihtiyaç şu anda da, en azından şu anda ihtiyaç kalmadı. Yani şimdi Avrupa Birliği'nin Cumhurbaşkanı'nın baskısı ya da yönlendiriciliğinde TSK ya, e, HSYK yasasının dondurulması gündemde. Gerçi 22 madde geçmiş e, ama yasanın geri çekilmesi ya da dondurulması gerçekten bir e, hükümetin kontrolüne girmiş bir HSYK, e, hükümetin bakanı kontrolüne girmiş bir e, yargı sistemi müdahale ediyor. Hani ihtiyaç ihtiyaç kalmadı. Yani baskıları mutlaka etkisi var, mutlaka şey var ama yani şu anda. Ee, hükümet e, amacına ulaşmış durumda. Yolsuzluğun üzerine gidilme. Bu kadar iki ayda dündüz edildikten sonra başbakanın oğlunun avukatı e, ifade vermeye gidebilir diyor. Yani e, bunların hepsinin şu anda bu konuda bundan sonra e, bir kovuşturma yapacak yargı ve savcının e, kritik noktalarda e, ve emniyet mensubunda çalışılması e, varlığından söz ettiğimiz gittikçe ortadan kalkıyor. Yani e... Evet yargı ve yargı hem yargıçlar hem savcılar hem polisler büyük yani binlercesi yer değiştirdiği için artık bir kurumsal olarak da ayakta kalabilen bir yapıdan bahsetmek çok zor. Zaten eski de çok tartışmalıydı evet. yargı organının. Çok ağır eleştirileri ama bir de o, işte sizin de dediğiniz gibi uluslararası şeylerle de açılınca e, yani birlikte ele alınınca çok e, anamik bir durum var ortada ama bu yolsuzluklardan bahsedilmiyor. Peki Gül'ün e, başbakan, e, şey Cumhurbaşkanı e, Abdullah Gül'ün eyleme geçmemesi, yani anayasada öngörülen çeşitli maddelerde açıkça söyleniyor. Yani Bakanlar kurulunda da toplayabilir olağanüstü durumlarda diye. E, hiç böyle bir şey yok. Hatta onaylaması bile söz konusu e, hakimler, saldırılar yüksek kurulu değişikliğini değil mi? Ne diyorsunuz yani, buna? Vallahi bu gül, Gül'ün e, Gülden beklenenin e, altında bir e, müdahale ve e, bu konuların içine girmesi olayıyla karşı karşıya kaldık. Yani zamanlama yani biraz böyle sanki Cumhurbaşkanı da bir baskı altında hükümetin baskısı altında başbakanın e, baskısı altında gibi bir izlenim ediliyor insan yani e, öyle bir Cadı kazanı yaşanıyor ki e, sadece paralel devlet paralel devlete anında e, başkalarının intikal ettirebilen bir hükümet e, ve başbakanlığı karşı karşıyız. yani ee, başbakan'a ve hükümetin e, başbakanın içerisindeki kenetlenmiş gruba karşı çıkan herkes bir paralel devlet unsuru olarak alganıyor. Belki bir bazı müdahalelerde cumhurbaşkanı da paralel devletin uzantısı haline getirilebilir çok rahatlıkla bu hükümetin başı e, ve başka bakanlar. Yani şu anda bazı e, hak partinin içi iskaya partiler kuracak partiler 10 e, yıl boyunca. E, Önemli e, görevlerde bulunmuş pek çok kesim e, sessizlik içerisinde ve e, baskı sisteminde görüyorlar. Ve en azından yerel seçimlere kadar e, bu böyle devam edecek. Çünkü ortaya e, bir muhalif e, uzantı olarak girdiğinizde e, hemen suçlanacağınız bir yer var. Bir darbe girişimi içerisinde bulunan ekibe dahil edilebiliyorsunuz ki ortaya konmuş. ...bir durum yok, bir paralel devletten söz ediliyor... ...MİT elinde, bütün emniyet elinde... ...her şey elinde, sen hükümetsin... ...o zaman paralel devletin tüm organlarıyla... ...ortaya çıkar, ortaya dök... ...yargıda şöyle örgütlü de... ...paralel devlet silahlı bir güç müdür? Ki bir devlet paralel olabilmesi için... ...çetelere dayan çete diyorsan... ...silahlı unsurlarının da... ...dahil edilmesi lazım... ...nasıl ki Türkiye bunların örneklerini çok yaşadı... Bakın bana şunu hatırlatıyor. Susurluk patlak verdiğinden bir süre sonra ki susurluk bir süre böyle sivil devam etti askere dayandığında irtica ve şeriat devleti meseleleri daha hızlı yükseldi. Ve Sincan'da tanklar yürümeye başladı. Adeta tahvil edildi. Yani asker ve dayandıktan sonra inemimaz bir şekilde iktidarın e, iktidardan uzaklaşması sonucu manki operasyonlar geldi. Yolsuzluk tepe noktaya geldikten sonra bir paralel devlet e, tüm farkına varıldığını etmesi. Eğer sen bir paralel devlet varsa ki bu paralel devletle sen bir uzlaşma e, yaratmışsın, ittifak kurmuşsun 10 yıldır ve bununla birlikte yürümüşsün e, ve bunun paralel devlet hakkındaki mit Dosyalarını açıkla o zaman. Paralel devleti açıkla. Bunları ortaya koy. Yani dolayısıyla bu paralel devlette yolsuzluk teme en tepe noktasına gelince ortaya konan bir proje olarak bunun etrafında da e, bütün fırtına koparılıyor. Ve Cumhurbaşkanı sorunuzuna gelirsem gerçekten Cumhurbaşkanı'da herhalde üzerinde çok ciddi bir baskı hissediyor. Evet. Çünkü cevval bir e, yetkilerini yeterince etkin bir şekilde kullandığını söylemek yani kullandı hakkını yememek lazım ama daha geç adımlar attı ve daha da kullanabilir ve ama, daha da müdahil e, olabilir evet yani mesela işte Profesör Levent Göker'in anayasa hukuku profesörünün açıkça söylediği gibi Sander zamanda okuduğum bir yazıda zaten kabineye başkanlık yapması bakanlar kuruluna 104. maddesi gereğince mevcut anayasanın evet. bunu muhakkak yapması çok uygun olurdu diyorlar. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Engin Altay da aynı maddeyi göstererek söylemişler. Yani bu şeyi Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yasasının aslında şey olduğunu dahi söylüyorlar yani başkentin Ankara olduğunun değiştirilmesini teklif edilmesi kadar önemli bir anayasal şey olduğunu söylemişler şimdi böyle bir e, durum var yani yolcu yani Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesi hakkı var e, ama yani meseleyi çözmüyor e, anlatılıyor muyum? Evet, yani bugüne kadar ben e, 30 yıla yakın izlediğimde Cumhurbaşkanı'nın e, Bakanlar Kurulu'na başkanlık ettiği ...durumlar parmakta sayılıdır. Dem Özal'ın hatırlıyorum... ...Körfez krisi sırasında bir... E, ...Cumhurbaşkanlığı... Baş, e, ...Bakanlar Kurulu başkanlık etmişti. Gerilim daha da arttıydı. Hatırlayın e, o döneme ilişkin... ...Torunpa istifa etmişti. E, Susurluk meselesinde Demirel... E, ...Usta manevralarla... Başkanlık etme, ...Bakanlar Kurulu'na... ...o dönemde başkanlık etmediğini hatırlamıyorum. Yani başkanlık etmesi... ...sat sorunu e, çözen bir unsur değil. Ama... E, Görev, kendi araçlarını kullanması mümkündür ve nitekim bunun ucunu gösterdi ama ben şu manzara şunu gösteriyor yani çok rahat başbakanlığı ve çevresi en ufak bir müdahaleyi paralel devletle bütünleştiriyor en ufak bir eleştiriyi paralel devletle bütünleştiriyor. Cumhurbaşkanı'nın üzerinde de böyle bir baskının olması mümkündür ve Ankara bir dosya savaşları yaşıyor Ömer Bey. Yani tarihinde olmadığı kadar her zaman vardır bu dosya savaşları. Zaman zaman durulur. Takas odasına girer. Bugün takas odası çalışmadığı için <gülüyor> bu dosya savaşları çok şiddetli devam ediyor. Benim tekniğim muhtemelen biraz durulacak Yerel seçimlerden sonra daha da ileri gidecek bu mesele. Yani yüz milyarlarca dolarlık evet. eh, ihare yapıldı bu ülkede. Şimdi on bir, on ona da geleceğim bir şey. Arada sorayım yalnız. Yani Murat evet. Belge şey yazmıştı tarafta e, pazar e, yani cumartesi günkü tarafta yani zaten bir derin devlet vardı diyor bir de paralel devlet çıktı normal devletle beraber etti mi 3 diyor 3 devlet var bu devlet denen şeyin bir tanesi yeterince derttir zaten diyor <gülüyor> bizde 3 tane var tabi sağda solda gizli saklı başkalarının bulunması da muhtemel paralel olanı da yeni bulundu. Baksanıza diyor. Tıpkı sizin biraz önce söylediğiniz gibi Başbakan Başbakanlık ettiği 10 küsur yıl paralelinde olup bitenlerden habersiz başbakanlık yaptı. Herhalde onun için bunca yıldır ben koskoca başbakanı tufaya getirdiler diye şimdi bu kadar öfkeli demiş. Şimdi bir bu durum var. Bir de aslında bu aynı şeyi özellikle yolsuzluklar içinde ee, yolsuzluk ve usulsüzlükler içinde çok geriye de götürebiliriz. Ali Aslan Kılıç'ın Sandey Zaman'da dünkü e, Sandey zaman üstasında e, bir tarama yapmış ve oldukça ilginç. Yani Ad Ad Kalkınma Partisi'nin 11 yıllık iktidarı süresinde işte şeyle başlatıyor Abdullah Unakıtan eski Maliye Bakanı onun oğluyla ilgili 366 milyarlık o zamanki şeyle bir parmağını bile oynatmadan 366 milyarlık bir liralık bir şeyle başlıyor. Mısır İtali meselesiyle başlıyor ve yiğidi ayrı konuda aslında şeyi dile getirmiş yani ben sadece başlıklarını sayabilecek zamanımızda başka yok tabi ama yani şöyle söyleyeyim yeşil kart usulsüzlüğü de çok büyük miktarda yapılan bir şeyden bahsediliyor Ondan sonra VIP salonlarının banka boşaltanlarla beraber VIP salonlarının kullanılması meselesi var. TMSF'nin tasarruf mevduat sigorta fonuyla ilgili Ceylan Grub'a verilmesi. Deluxe Resort Oteli'nin Antalya'da Ceylan Grub'a 52 oh, milyon. Hocam bunlar yani, o, ufakları bile sayılabilir. E, bakın 100 milyarlarca dolar büyü, büyümenin en yüksek olduğu e, bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye e, e, ulusal gelirini 3'e katladı. Bu ne demektir? 3'e katlayan bir yatırım bütçesi kabaca söylüyorum oldu. Ve 164 madde değişti devlet ihale kanunu evet. kamu 164 madde yani Örümün evet. denetimi ortadan kalktık. kalktı. Seka büyük şey var. Yeni Şafak Albayrak grubuna devredilmesi Şafak e, Seka'nın e, Balıkesir'deki işte selüloz kağıt fabrikasının onlardan da bahsediliyor e, ve şey mesela Ofer hikayesi Kuşadası evet. Galata Port Tüpraş rafineleri meselesi ve bir de çok şey olarak önemli aslında üzerinde hiç durulmadı ama Hatay'da patlayan bir skandalle beraber Ali Dibo diye adlandırılan kamu ihalelerinin paylaşımı meselesi. Bu 12 ayrı ilde yapılan çok büyük miktarlara astronomik ulaşan yani Ankara, İstanbul, Ankara, Çorum, Samsun, Sinop, Kırklareli, Gümüşhane, Bolu, Afyon, Karaysa, Adana ve Amasya'yı kapsayan bir şey. Yani bütün bunlar da e, unutulmuş gibi görünüyor. Şimdi şöyle bir şey yaşandı. Türkiye 27 Nisan'ın yaşadığı sayısız işte müdahale girişimi, gerilim yaşadığı asker ve hükümet arasında. Ve bu gerilimler öylesine yoğun bir şey belirlendi ki gündem belirlendi ki bunların büyük bir bölümü gözden de kaçan unsurlar haline geldi. Yoksa yani bakın AK Parti bir yani AK Parti dönemindeki zaten ihale yasası değişikleri artı yatırım bütçelerindeki gelişmeler takip edilerek bakılsa zaten TOKİ'nin kentsel dönüşümü, özelleştirme idaresi bu tesadüflerini ee, ve tahsisleri mercek altına yatırdığımızda e, pek çok şey e, gün ışığına çıkar. E, Sayıştay vesilesinin e, yok sayılması vesaire pek çok e, konu alt altı konduğunda e, bunlar ortaya çıkar. Bakın e, kurucu dört aktörden biridir Abdülhatif Şener. E, yok ve adam ne diyerek ayrıldı? Biz yolsuzluklar üzerine iktidar olduk ama yolsuzluğu, boğazımıza kadar yolsuzluğa baktık. Evet. Sese de ayrıldı. Yani halen de devam ediyor. Şu anda gazetecilik yapılacaktır. Mesela Ertuğrul Yalçınbay'a da gidilsin. İlk başbakan yardımcılarındandır. Neden AK Parti'nin ilk kurucu şeyde insanların büyük bir bölümü yok? Ve bunlar tabii gün çıkacaktır ve gün çıktığında da yani geldi başbakanın oğluna dayandı. Ben oğlumu göndermiyorum dedi dümdüz etti. Bu kadar net bir olay var karşı karşımda. Evet bu adı geçmeyenlerden biri de Turen Çömez galiba o çok aslında eleştirilmişti işte Londra'da er, soruşturması soruşturmasıyla ilgili aranıyordu sanıyorum. Fakat Unakıtan'ı daha ilk eleştirenlerden de biri olduğunu yazıyorlar burada. Unakıtan'ı o dönemde başbakan da eleştirdi. Meclis kulislerinde bir diyalog anlatılır. Paraya bu kadar mı ihtiyacım vardı diyor Unakıtan'a başbakan. Yani sonuçta Unakıtan bank şeyinde AK Parti'nin de bu iktidarın da kasasıydı. Peki ne? ama hiçbir soruşturma, hiçbir kovuşturma Olur. yapılmadı. Ne bak, kendisine, kendisi oğlu Evet, evet. Yani e, o, o, onlar önemli. Yani bu, bu işler e, böyle e, bu geçen 10 yıl içerisinde o kadar çok alan var ki yumuşak karınlar. E, neden biz e, e, toplu konu Tokyo hesaplarını bilmiyoruz? Bilmiyoruz bunları. Peki bir şey daha soracağım servet beyanı e, esası yok mudur yani açıklamak zorunda değiller mi yani şeffaflık derneği de bu konuda bir kampanya başlattı. Yani böyle bir yasa olmuş. var ama ne ölçüde etkin işletiliyor? Yani Bil, bilmiyoruz aslında. Bir yani herhangi mesela, biri servet beyanında bulunduğunda bunun ne kadar e, doğru ve yanlış olduğu araştırılan bir mekanizma var mı? Yok hayır. Dün, dün, Yok. Ayrıca da, ya e, da yakın akrabalar konuşturuyor mu, bakılıyor mu? Dünkü Sözcü Gazetesi'nde de e, söylentiye dayalı olmakla beraber çok sayıda başbakanın kendisi ve ailesiyle ilgili e, yolsuzluk meselelerine değinilen manşet haber, haber vardı. Yani söylentiye dayanmakla beraber. Fakat bu servet beyanı yeterince inandırıcı olmadığı sürece böyle mal varlığı. Mal servet varlığı. beyanı meselesi çok eskiden Türkiye'de vergi mevzuatın içerisinde vardı. Servet beyanı verilirdi. Beyanname verilirken siz onu Hatırlıyorsunuz bu mal varlığı beyanı. Mal varlığı da. Şey. Evet. Ee, eskiden bu yasal bir yükümlülükte siz de ben de herkes beyan namemizin ekimde e, ne var ne yok onları şey yapardık. E, beyan ederdik ve onun da amacı her bir servet artışı varsa bunun kaynağı da onun vergisinin verilmesiydi. Ama bugün mal varlığını herkes açıklıyor bir mal varlığı ama yani mal varlıkları niye üstünde tutsun ki adam yani başka şeyden üzerinde tutuyor ya da yurt dışında tutuyor yurt dışı şeyi araştırılıyor mu yani şunu söylemek istiyorum aslında bu kadar büyük bir gürültünün başbakanın e, koparması paralel devlet suikast darbe filan ve bunların hiçbirinin örneklerini ortaya koymaması e, aslında temelden bu işin nereye dayandığının ve can havliyle suç üstü bir pozisyonu açıklıyor ve e, tabii ki 11-12 yıl boyunca e, görüyorsunuz Biz transfer geçirdi Türkiye. Yani geleneksel e, sermayeden daha farklı bir sermayeye kaynaklar transfer edildi. E, bu e, bariz görülüyor, medyada görülüyor, e, özel sektörün belli bölümlerinde görülüyor. Tamamen dönüşmüş olmamakla birlikte. E, ama bakın tırnak içinde muhafazakar sermaye, ...şu anda aynı posisi... ...ülker, ülkerle koçun... ...birlikte aldıkları ihaleyi... ...başbakan ülkere kızdığı için iptal etti. Hmm. Yani bu kendi iç dünyası içerisinde de... ...farklılıklar arz edebiliyor. ve uçak ee, kızdığı için iptal etti değil mi? Tamam ülkeleri... koçla... ...koç niye ülkede koçla? İttifak kuruyorsun diyor yani. Hı hı. Evet, ülkere yani, de kızıyor. Evet, Ülker boyutlu şeyde yani... ...bakın ülkerden ses bile çıkmıyor. Evet. Hı. Yani, bu ne ihalesiydi? E, galiba köprü ve otoyollarla köprü, tam, Yanlış evet. anılamıyorsam yani şu anda hemen şey yapamadım ama köprü ve otoyollar ihalesiydi. Bir de gemi sana. şeyi vardı. Savaş gemisi ihalesi vardı. O e, mu diye evet. düşündüm hemen. E, savaş gemisi tam emin olamıyorum evet, canım. Yani, bakmamız lazım. Tamam. Yani e, şimdi sonuçta e, mümkün değil. Yani e, bu kadar bir e, dönem bir dönüşüm yaşanırken bu transferlerin, e, yeni yapıların e, şu e, kararların çünkü %50'lik bir iktidar pozisyonu var. E, yasama adeta bir bakanlar kurulunun kalem odası gibi çalışıyor. E, yargı da bir problem yaşanıyor. Oda biz bir, bir süre problem yaşanmıyor. Yani yarın bu işler döküldüğünde e, yüz milyarlarca dolarlık ihalelerin e, e, muhafazakar dünya içerisindeki ittifaklar içerisinde nasıl dağıldığını da görebilirsiniz. Sonunda ortaklık bozuldu, kavga çıktı ve herkes de birbirini çok iyi biliyor. Ee, yoksa bugüne kadar e, niye ses çıkarılmıyordu? E, çünkü belli bir e, ittifak içerisinde e, ceryan ediyordu. Onun için e, yani ortaya şey de dökülemiyor o yüzden. Hani paralel devlet var. Evet. Sen onun ıltifak halindeydin. Hatta seni o iktidara getirdi bazı kanallarda. Önüne destek oldu. Artı derin devletle olan mücadelede bugünkü paralel devletin katkısını unutabilir mi Erdoğan? Evet. Çok yani evet. karmaşık. Fakat kesinlikle herhalde medya olarak yani medya derken bağımsız bir medyadan bahsediyorum. Çok kolay rastlanabilen bir unsur değil ama e, bu yolsuzluk skandallerinin bir bir ardından patlayan ve çok ağır kokuların yükseldiği lağım patlaması gibi bir durumun peşinden gitmen tek yol olarak o görünüyor. Öte yandan da tabi mesela şey gibi haberler de var. İşte yeniden yargılanma meseleleri konuşuluyordu. TÜBİTAK'tan gelen Raporda da Balyoz, Poyrazköy ve Amirallere suikast davalarının temelini oluşturan 5 numaralı hard disk içinde TÜBİTAK tarih ve saatiyle oynanmış raporu verdi diyor. Şimdi evet. raporda davanın çöktüğünü gösteriyor demiş Kılıçdaroğlu da. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'den bir de öyle bir karışıklık Şimdi, da var. Bu iki grubun çatışmasına Türkiye'nin 1950'lerden itibaren başlayan derin devlet meselesi heba edildi. Yani e, bu yargılamaların içerisine gitmen, sulandırmalar vesaire ile gerçekten e, Türkiye bir dönemi, bir 50-60 yıllık e, tarihinde yaşadıklarını e, ve onun uzantılarını darbelerle derin ilişkileri e, laik ile yargılayamadı. Yüzüne gözüne bulaştırdı. Bu temel gerçeği ortadan kaldırmamakla birlikte bunun sorumluluğu bu iktidar ve bu çatışmanın taraflarındadır. Böyle bir adalet sisteminin iktidara bağlandığı bir halde, dümdüz edildiği bir halde seçimlere gideceğiz. Gerçekten yargının tırmak içinde bağımsız ve tarafsız olmadığı ve iktidarın emrine katıldığı bir dönemde bir seçim gerçekleşti. Önemli olan şeylerden biri bu. Bu yasa anayasa değişikliği, HSYK, çıksın çıkmasın şu haliyle, mevcut haliyle e, bu durumda Adalet Bakanlığı'nın başsavcılara talimat verdiği, emir verdiği, yolsuzlukların üzerine giden emniyet ve yargı mensuplarının dümdüz edildiği, tezlek ederim işleme konmadığı ortamda seçimlere gidiyoruz. İki, i̇ki ay sonra seçimlerdeyiz. İlk seçimleri yaşayacağız. Dolayısıyla azami dikkat gereken bir döneme gidiyoruz. E, herhalde son yıllarda olmadığı kadar bu seçimlerde e, müziki seçimlerde dış gözlemci e, Türkiye'ye gelip artacak. Böyle bir hukuki o, e, ortamında e, nasıl seçimlerin Berrak bir şekilde gündemin basyalarına oturtmamız gerekiyor. Çünkü öyle bir başbakanlığa karşınızda, yani size bir soru sorayım. Yani Tayyip Erdoğan sizin komşunuz ya da mesai arkadaşınız aynı bu odada otursanız, yani bu ruh hali nasıl bir ruh hali? bunlar arkadaşlık etmeniz, yani böyle bir ruh haliyle bırakın ülkenin yönetilmesi, bir iletişim kurmak bile mümkün değil. Nitekim kavga etmediği e, alan ve e, kurum kalmıyor. Bunların en başında tabii dikkat edilmesi gereken ustlardan biri e, gerçekten şey. Yani ekonomi. Ya Bakın Türkiye e, 2014 yılı içerisinde e, 180 milyar dolara yakın bir e, toplam dış borç ödemesi yapmak durumunda. Evet. Özel sektör ve devletin. Bunun içinde özel sektörün payı yüzde 50. Şimdi, pardon, bankaların payı yüzdeydi. Özel sektörün payı yüzde 32. Şimdi adamın derdi bu borçlarını ödeyecek. Artı Türkiye'nin kamu dış borcunu ödeyecek. Artı 60 milyar dolar da o da e, muhafazakar ölçülerde. Cari açık. Evet. Bu zaten bunu... Çünkü bunlar yani, 230 milyar donarıp döndürmesi gerekiyor Türkiye. Evet. Bu çok zor görünüyor. Yani süreyi maalesef bitirdik ama çok önemli bir konuya değinerek bitirmiş oldu, o, olduk sayenizde. O da yani yolsuzlukların arttığı yerlerde daima e, kamu borçlarının, harcamalarının da arttı e, paralelliği var. Asıl paralel devlet orada işte. paralel iktisadiyat. Ya o yüzden çok önemli. Yani... E, her yerde e, denetimsizliğin her yerde vardır ama bu kadar e, 164 madde şey olmuş denetimsizliğin e, ortadan kalktığı bir ülkede e, olmaması mümkün değil Çünkü e, gerçekten bir e, bu hacim de çok büyüdü. Ee, onun için yani bu zaten bu sertleşme de onun eseri olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bunu konuşmaya elbette devam edeceğiz. Devam. Peki çok teşekkür ederim. İyi Hadi. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık gazete. Evet Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Programın başında söylediğimiz gibi bir e, görüş alacağız. E, dostlarımızdan programcı, dostlarımızdan Profesör Miktat Kadıoğlu'ndan. Bu kuraklık yağmur yağıyor olabilir ama tehlikenin devam ettiği apaçık ortada hem Türkiye'de hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden de gelen çok önemli kuraklık haberleri var ve Suriye ile ilgili de nelere yol açtı. Şimdi tedbir olarak neler yapmamız neler almamız gerektiği konusu da dinleyicilerimizden sık sık bize de gelen sorular şeklinde ulaşıyor. E, kuraklıkla nasıl baş edilebilir? Önlem nedir? E, Miktat Bey günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Miktat Bey. Günaydın. Şimdi evet. zor bir soru sordunuz. Şimdi ku kuraklıktan ziyade su kıtlığının nedenlerine bakmak lazım. Evet. Yani Bir yerde neden su kıt olabilir? Bunun nedeni bir kurak ettim, yarıp bırak ettim diye. O doğal bir şey. Bir de kuraklık süreler belli bir zaman kurak oluyor. işte belli birkaç gün, birkaç ay, birkaç bölge. Bunlar doğal. Şimdi bunlara göre tabii iklimi bilerekten bizim bu iklimi bilerekten yerleşime, şehirleşmeyi planlamamız lazım. Yani bir iklimimiz var, bir su halkalarımız var, <gülüyor> bir su potansiyeli var. Sizin buna göre hareketmeniz gerekiyor. İşte en büyük program burada başlıyor Türkiye'de. Yani Türkiye'de su... Doğu Anadolu'da, nüfus ve sanayi batıda. Yani böyle bir tuhaflık var. İstanbul'da mesela işte 17 milyon, 16 milyon insan yerleşmiş. Su havzaları çok az. Kuzeyde birkaç tane küçük göl şeyi var, baraj ve gölü, toplam havzası var. Şimdi böyle bir yerde, İstanbul'da normalden iki kat fazla yağmur yağsa bile, yani hava kurak değil, çok ıslak olsa bile, yine İstanbul'da su bulamayacağız, su kıtlı olacak. Kuraklık var diyeceğiz. Yani bu bir kere aşırı nüfus ve sanayinin e, suyu olmayan yere toplamak, toplayaraktan aşırı bir talep yaratmak kuraklığın belli başlığı nedenlerden bir tanesi. Yani bir çarpık şehirleşme planlama var, daha doğrusu planlama yok. Yani bu su sitesinde en önemli faktörlerden bir tanesi Türkiye'de. E, ondan sonra da biliyorsunuz bu suyu elde etmek için de e, değişik havzalardan su getirilmeye çalışıyor. İşte Bulgaristan'dan Melen'den. Şimdi öyle bir durum oluyor ki metnolojik kuraklık veya bunun sonunda gelen hidrolojik kuraklık tüm bölgeyi etkilediği zaman başka bir havzadan su getirmek de mümkün değil. Yani çözüm olaraktan havzalar arası su getirme e, aslında kuraklığın büyük bölgesel hale geldiği zamanlarda bir çözüm olmadığını görüyorsunuz. Yani burada yağmurlar yağsa da yağmasa da <gülüyor> Çok küçük bir bölgede büyük bir su talebini yönetmek çok zor. Biz hep şimdilik su arzını yönetiyoruz. Yani su ne kadar lazım bu kadar az, Ona kadar suyu bulmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman talebi yönetmedik yani. Suyu talep edilmemesi, olmayan yerde su talep edilmemesi gerekiyor. Olmayan yerde suyu bu kadar aşırı ihtiyacın biriktirilmemesi lazım. Bunu düşünmeden yaptığımız işte İstanbul gibi yerleşimlerde ve bunu önlemek için de şehirler arası su taşımak, boru hatlarıyla işte barajlar yaparak bunlar hem çözüm değil hem de ayrı bir problem yaratıyor. Bugün Trakya'da kurak, Düzce'de kurak geçiyor. E oradaki çiftçinin, oradaki insanların, tarım, tarımcının veya işte normal su kullanacak vatandaşın... ...veya sanayicinin suyunu siz alıp İstanbul'a getirdiğiniz zaman onlar da suyun beşinde İstanbul'a gelmesi gerekiyor. Yani bu problemi katlandırarak büyütüyor. Şimdi kuraklığın en önemli diğer problemler bir tanesi de bu erozyon, ormansızlaşma, aşırı otlama. Yani su azalarını bir ve toz e, şey değil mi? Evet. Yani su azalarını e, yanlış amaçla kullanıyoruz ve su azalarını tahrip ediyoruz. Yani şimdi şöyle bir şey var Ömer Bey, iklim değişiyor, hava yağışlı sistemde kuzeye doğru çekiliyor, arada bir yağış oluyoruz, o da çok az. İşte bugün İstanbul'da herkes kar yağdı diye seviniyor aslında. Yerde kar falan yok. Sadece havada birkaç kar kristali görüyorsunuz. Yarı erimiş. Ona da, ona da sevinir, sevinir hale geldi. Evet öyle de bir fotoğraf koymuşlardı mesela. işte beklenen kar yağdı diye bir arabanın üzerinde birikmiş <gülüyor> yarım santim bile olmayan bir karı gösteriyor. Fotoğrafını evet. çekip bize sunmuşlardı bir gazetede gördüm. <gülüyor> evet hayırlı evet. olsun. Yani İstanbul'da Mesela kaç sandım kar yağdı diye sorsan sıfır. Yani ölçülmüş bir kar yok yani evet. ama kar yağdı diyoruz. Neyse öyle olsun. Sevinsin çocuklar. Herkes <gülüyor> vatandaş. <gülüyor> ama bu yani e, gördüğünüz gibi doğrusu yağmıyor. Şimdi yağan yağmuru az da yağan, ya, olsa yağan yağmuru toplayamıyoruz yani. Hasat edemiyoruz. Su hasatında büyük problem yaşanıyor Türkiye'de. Çünkü havzalar amaç dışı kullanılıyor. Havzalar e, tahrip edilmiş. Havzalar kitap edilmiş. İşte bu çok örnekler var işte Menderes, İzmir'de, İstanbul'da işte Sultanbeyli gibi su havzalarına kurulmuş şehirler var. E, bu şehirler yokken burada eskiden yağan yağışlar bütün toplanıp baraja göre gidiyordu. Şimdi bu şehirlerdeki çatılardan, işte yollardaki kanalizasyon, yağmur telenat sisteminden toplanıyor bütün bu sular. Baraja gidecek, gitmek yerine denize gidiyor. Yani böyle bir durum Ondan sonra yağın yağmur yağmur yağsa bile yine su yok. Su kıtlığı var. Şimdi bu hepten kuraklıkla ilgisi yok yani. Aslında biz e, e, suyu toplayamıyoruz. Suyu yönetemiyoruz. Yani şimdi Amerika'da bir söz vardır. blame on the weather diye her havaya suçlamak. Hı hı. Aslında havanın burada şu biz bilerekten yani havamızı, iklimimizi bilerek doğru davranmıyoruz. Doğru yaşamıyoruz. Aslında problem bu. Şimdi su bir de havzaların kiletilmesi var. Evet. Nehirlerin kurutulması var. Su kaynaklarının kiletilmesi, özellikle doğuda şey Anadolu'da çok yaygın. Yeraltı suları dahi çok kirletilmiş. Ee, bu bazı göllerin suları çevrilerek e, tarım alanlarına e, yönlendiriliyor. E şimdi onasa bakıyorsunuz göl kurumuş. Şimdi burada yani yağmurun yanında büyük problem suyu yanlış kullanmak, gölün suyunu Yanlış yere almak, yani göldeki canlılar vesaire hiç hesapta olmuyor. Yani hiç yok akıllarda. Sadece işte verilen bir teşvik var. Biliyorsunuz mesela Konya'da şeker pancarından teşvik veriliyor. Konya'da su yok ama en çok su kullanan bir tarım ürünlerinin şeker pancarına verilen bir teşvik var. Millette işte kısa vadeli bir para kazanmak için. Bu ürünü ekmeye çalışıyor. Epeki su yok. O zaman yeraltı sularını kullanıyorlar. Her yıl Konya'da 4 metre borulara boru ekleniyor. Konya'da su seviyesi hızla düşüyor. Daha derinlere, derinlerden evet. çıkartmak zorunda kalıyorlar. İşte bu da bir kuraklık. Yani bu da yanlış bir politika yani. Olmayan suyu kullanılması. Ki şöyle bir şey var Ömer Bey. Bu yeraltı suları çok büyük iklim olaylarında. Mesela bir volkan patladı. Her taraf işte göz gözü görmez hale geldi. Bir buzulca bir şey girdi. Yağışlar hiç yok ya da tamamen durdu. Ya da tamamen katı halde. Yani tamamen buz ve kar yağıyor. Böyle bir durumlarda Türkiye'de yapacak tek şey var yeraltı suyunu kullanmak. Biz skort yeraltı suyu. Ama bu yeraltı sularını biz şimdi günebirli kullanıyoruz. Yani böyle bir şey akıl alacak gibi değil. Şimdi bütün bu yanlışları yaparak gelip gelip, gelip geliyoruz ve sonuçta diyoruz ki yağmur yağmadı, iklim değişti. Yapacak bir şey yok. Dua, dua, açılar. Evet, dua edelim ve deve keselim falan. Yani her evet, tarafta evet. böyle bir şey var. Peki ben de bir de arz meselesinden e, e, bahsettiğimde su talebi daha doğrusu. Bunu evet. nasıl tasarrufa gidileceği konusunda da çok... Yani hiç böyle bir açıklama gelmiyor bu konuyla ilgili e, gerek yok, bürokratlardan gerek bakanlardan korkutmayalım evet, evet. diye. Albuki çok mesela ben Britanya'dan ve başka ülke Amerika Birleşik Devletleri'nden de işte yani çimleri, bahçeleri sulamayınız diye evet. kesin yasaklar getiriyorlar. Ya da arabaların yıkanması gibi. Hı hı, hı. Ee, burada bizde böyle bir şey olmuyor. Bu konuda da bize biraz bilgi verir misiniz ne yapmak gerekiyor? Ondan önce şöyle bir şey var. Bu az yağan yağmuru topluyoruz barajlardan arıtıyoruz. Şebekeye veriyoruz. Yani evlere girsin diye. Evet. Şebekeye verilen suyun %45'i Türkiye ortalaması bu toprağa gidiyor. Yani bizim su şebekesi tamamen yani bozuk delik değişik. Düşünün yani arıtıyorsunuz, masraf yapıyorsunuz, o kadar elektrik işte kimyasal iş gücü harcanıyor evet, ve evlere ulaştırıyor. Evet, Peki bu de da yani bunu yapmıyor yani çünkü bu görünmeyen bir yatırım. Yani bu birçok şehir Türkiye'de suyun yarısını şeye veriyor, toprağa veriyor. Yani düşünün yani şu anda e, suyun yarısı daha, far. yani şu anki suyun bir katla üstüne koyun, yarısı kadar koyun, ya yani ne kadar su ettiğini anlarsınız. Şimdi böyle şeyler var Türkiye'de, yani böyle bir büyük, büyük eksiklik var. Çünkü bu tasarruf konusu veya suyun yönetilmesi konusu bir su bütçesiyle oluyor dünyada. Yani bir Ekim su yılının başı her her belediye, yörel yönetim e, bütçe yapıyor su nereye kullanacak, sanayiye, tarıma ne kadar verecek, evlere. Ne kadar verilecek? Ve 1 Ekim'de bu bütçe devreye giriyor. Ve bu devreye girdiği zaman bütçe bunu bir kuraklık zararlarını azaltma ve kuraklıkta mücadele planı kapsamında bu bütçeyi yönetiyor. Yani 1 Ekim'den itibaren bakıyoruz. Su ne kadar az, ne kadar yağmur yağdı veya yağmadı. Ne kadar yaratı suyunda su seviyesi nedir, göllerde, nehirlerde nedir, toprak remi nedir gibi birçok parametri bir arada inceleyin. Şimdi Türkiye'de bu mümkün değil. Yağmur'a devlet meteorolojileri bakıyor, barajlar devlet su işleri bakıyor, tarım, toprağa o bakıyor. Her biri ayrı bir kuraklıktan bahsediyor. Kimisi tarımsal kuraklık var diyor, yok diyor. Tekin meteorolojik kuraklık var diyor. Öbürü hidrolojik diyor. Öbürü diyor ki yok o meteorolojik henüz tarımsal değil diyor. Böyle bir kafa karmaşası var. Bir kere bu tekelden bir kontrol edilmesi, yönetilmesi yok Türkiye'de. Şimdi diyelim ki baktık işte Ekim ayında sularda %10 bir bütçede açık var. O zaman bu bütçeyi, yüzde suyu nasıl, nereden sağlayacağımızı daha önceki yaptığımız kuraklıkla mücadele planına bakarak yürürlüğe konması gereken önlemler olması gerekiyor. Bu önlemleri de daha önce kuraklık olmadan önce bütün sektörleri, yani çiftçi, oradaki sanayici, kim varsa TTK'lar, halkla ilgili kurum ve kuruluşlar toplayıp beraber kararlaştırılması gerekiyor. Şimdi burada e, öncelikle yüzde on gibi böyle hafif olduğu zaman halkı bilinçlendirme kampanyası yapılmaya başlanır. Suyu tasarrufu kurulur. Yani gönüllü evet. su tasarrufuna çağrılır insanlar. Yani bu işte arabalarını yıkamamız, yıkamamızdan halı, kapı, pencere, sokakları yıkamamaktan tutun da e, işte Çin sulamama gibi böyle suyu kullandığınız her türlü şeyde özellikle insanlar mecburi olmayan, hayatı olmayan su bir azalmaya gitmesiyseniz bu bir kamu sıfatlarıyla, reklamlarla yapılır. Yani bizde bu tamamen kaçınılan bir şeydir. Şimdi bu yüzde onlardan yüzde yirmilere, otuzlara doğru yaklaştığı zaman bu sefer gönüllü olaraktan yapılması istenilen bu e, su tasarrufu önlemleri mecburi hale getirilir. Cezai hükümler getirilir. Yani araba yıkamak, işte kapısını sulamak, çim sulayanlara e, ceza vermeye başlanır de bu rezidanslar vardır işte villalar hani gölleri vardır havuzları evet. işte boğazlar Onları vesaire nerede soracaktım evet, evet. Türkiye'de son önceki. yıllarda çünkü pek çok gazetelerde ve televizyonlarda da reklamı görünen şey suni gölleriyle ve işte su alanlarıyla pek çok villa reklamına da rastlıyoruz yani bir marifetmiş gibi bir de şey yaptığınız zaman yani bu olması, yanlış böyle olmaması lazım dediğiniz zaman bu kuyu suyu diyorlar. <gülüyor> Sanki o değil, evet. kuyu suyu. Yani mecbur kalsa kuyu suyunu içemeyiz yani kullanılamaz gibi. Böyle bir tuhaflık var. Yani araba yıkayanlar diyoruz kardeşim ya ne lüzum var iki gün sonra çamur şeklinde hafif bir yağmur da olsa yıkadığın arabanın bir anlamı yok. Neye ekliyorsun bunu? Hocam bu kuyu suyu diyorlar. Peki bir de bakanlıkların kendileri başta başbakanlık olmak üzere büyük filolara sahipler. Ee, otomobiller, zırhlı Otomobil. zırhlı araç. Oo. Onlar da tertemiz her gün belki de günde birden fazla yıkandı görülüyor. Bu konuda da bir örnek olması gerekmez mi? Evet. Değil. Ben sanki bir yerden duydum yani bir bakan bir başbakan yabancı ama. Arabasını yıkatmadığını bu kuraklık var diye. Öyle bir şey duydum galiba ama evet. e şimdi tabii bizim Türkiye'de biraz da bir şey olacak böyle bir tane toz bile olmayacak. Böyle pırıl pırıl arabalar. Zaten o şoförler e, araba yani ulaşımdan hariç zamanlarda herhalde arabayı yıkayıp parlatmakla meşgul Meşguller evet. Tabii, yani aslında başbakan, bakanlar kuraklık yok merak ettiğin her şey yoluna girecekten ziyade bütün şeyleri de söyleyip örnek olmaları gerekiyor ama Türkiye'de o kültür seviyesine gelemedik yani o aşamaya henüz daha gelemedik. Zaten bu bir de şey bir problem yani bu bir bakanın kuraklık var ya da yok demesi biraz tuhaf bir şey. Bu yani rakamlar bilimsel bir şey. yoksa evet, yok Evet Aynen öyle. Yani bir acayip bir durum yani ben tabii anlamıyorum. Bizim, benim aklım ermiyor bu işleri ama yani bir değişik bir alem memlekette yaşıyoruz. Yani şimdi ben bakıyorum Kocaeli'de 15 günlük su var deniyor. Yani derece gösteriyor. Ben bilmiyorum ama orada ben öyle söylüyor. Yalan sayıp onların ben. Ama şehirde herhangi bir tık yok yani. Evet. Sanki su, su ortada içinde. varmış gibi. Evet. Aynen öyle evet. hissediliyor. İstanbul yine suyu hatta topluyor. Öyle bir şey var. Ama yani Kocaeli'nde bir Sabanca var. Bir Yuvacık Barajı. ikisi de kurulmuş. Başka yerden su gelecek. Şeyde, umut da yok yani. Umut da, umut da hayalleri de yok. Ama hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Bunu da yani tebrik ediyorum. Nasıl beceriler? Ben şahsen biraz pibrikliyim herhalde. Yani biraz rahatsız olurum yani. Şu anda araba yıkamıyorum İstanbul'da bir sürü şey. Bunu yazıyorum tweetlerde falan. Birkaç kişi hocam biz de yıkamıyoruz artık diyor ama orada böyle bir şey yok. Yok yani evet. Değişik bir dünyada yaşıyoruz. <gülüyor> Peki Mithat, Bey. çok teşekkür ederiz. Bunları konuşmaya elimizden gelen budur. Ustamızın yani. adıdır. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. İyi günler. Hoşça kalın. Evet, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Uzay Bey Uçak havacılık bölümünden meteoroloji profesörü Mithat Kadı eski de programcımız. Onunla gene Bilinen ama durmadan da üstünde konuşulmasında büyük yarar olan bir meseleyi tekrar konuşmaya evet. devam ettik. Aslında önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz bu konularla alakalı. Çok fazla konu var ele alabileceğimiz. Hem önlemler var hem de önümüzdeki dönemlerde ne olacağına dair çeşitli varsayımlar var. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Elektrik sıkıntısı yaşanacak mı önümüzdeki yaz ayı içerisinde? Böyle bir durum karşı karşıya gelecek mi Türkiye'de yaşayan insanlar diye? Yaz mı yoksa daha yaza gelmeden de daha ciddi bir şekilde ortaya çıkacak mı? Çünkü yani çok barajlarla elektriğin çıkarıldığı barajlarla çok yakından ilgisi var. Su eksik olunca evet. yüklenilince talep artışı olduğu zaman tabii ki elektrik sıkıntı kesintilerinin daha arttığı bir döneme doğru da girmekte olduğumuz aşikar. Evet, galiba mimari de etkiliyor bu durum. Mesela Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde yapımı süren yeni başbakanlık binasına e, priz konulmamış. Biliyor musunuz bunu? Priz konulmamış mı? Evet. Ama bunun elektrik tüketimiyle alakası yok. Bir unutkanlık sonucu. Unutkanlıkla da, da alakası yok. E, bu telekulak yeni böcekler yerleştirilmesin diye prizler konulmuyormuş. Hürriyet gazetesinden Esra Kaya'nın haberi Güzel bir habermiş Böyle bir durum söz konusu Ya konuşacak çok fazla şey var şaka bir yana Elektrik meselesi önemli Olacaktır muhtemelen yazayı içerisinde Yani o da garip bir şey Yani kışın havalar çok soğuk oldu diye elektrikler kesilecek Yazın havalar çok sıcak oldu diye elektrikler kesilecek Önümüzdeki yıllara baktığımız zaman <gülüyor> Özür dilerim Önümüzdeki yıllara baktığımız zaman zaten havalar ya sıcak olacak Aşırı sıcak olacak ya da havalar aşırı soğuk olacak Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman elektriği unutabiliriz. Ama prizleri unutabilir miyiz? O ayrı mesele. Deve keseriz. Deve kesmeyelim. Niye keselim develeri? Güreştirenler var. O da ilginç bir şey mesela. Muğla'da bir taraftan develeri güreştiriyorlar. Galiba kaybedilen develeri de yağmur dağlarında kurban olarak kesiyorlar. O da ayrı bir kültürün ürünü. Böyle durumlarda karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama şeye şaşırdım açıkçası. E, 2071'e kadar su sorunu yok diyebilecek olan bir bakanın birkaç hafta içerisinde Yağmur duasına çıkmasına değil mi? Evet. Böyle durumlarda söz konusu. Aslında şaşırtıcı çok fazla haber var. Önceden de görülebilmek Olur mümkün oluyor. Olur böyle vakalar Türk polisi yakalar diyecektim Açık... ama o, o atasözü de artık devreden çıktı. Açık dinlediğiniz zaman zaten biraz bunları e, ön plana çıkarabilecek haberlerinde ucundan kıyısından yakalayabiliyorsunuz. Hatırlıyor musunuz şey vardı. Başbakan Erdoğan'ın bir Japonya gezisi vardı. Bundan yaklaşık 20 gün önce. Uzakdoğu gezisi. Endonezya gezmişti galiba. Filipinlere de gitmişti. Ama Tokyo'da var. Singapur'a Singapur gitmişti. Tokyo'ya da gitmişti. Tokyo'da çeşitli temaslarda bulunmuştu. Sizin bir öngörünüz vardı. Ne gibi? Bir temasta bulunacaktı ama bulunur mu bulunmaz mı diye aramızda ufak bir polemik de yaratılmıştı. Nükleer santral mi? Yok. Biraz daha sanal gerçeklikle alakalı. Ha, evet şarkıcı. Hatsune Miku. Hatsune Miku. Evet. Evet. Hatsune Miku. Ne demiştiniz hatırlıyor musunuz? Başbakan gittim onun konserine demiştim. Evet. Hatsune Miku'yu hatırlatmak gerekirse bir humanoid karakter Hatsune Miku. Bir bilgisayar programı aracılığıyla sesi canlandırılıyor. Yani ufak sample'lar alırtılar bir insanın sesinden. Onun da ismini söyleyelim. Hatsune Saki Fujita isimli 28 yaşındaki bir genç kızın sesini alıyorlar. Onu parça parça bölüyorlar sesleri. Sonra o seslerden de yeni şarkılar üretiyorlar. Aslında bu şarkıyı söyleyen bir insan yok. Sadece bir ses örneği var. O örneklerden farklı kombinasyonlara sokularak yeni bir ses, müzik üretiliyor. Bunun bir sonraki aşaması ise Hatsuno Miku'nun olmayan bir sesin sahibi olan Hatsuno Miku'nun konserleriydi. Evet sanal. Sanal. Evet, sanal, hologram şeklinde hologram çıkıyor. Hologram şeklinde çıkıyor. Ellerinde de binlerce insan, ellerinde ışıklı sopalarla şarkıları eşlik ediyorlar. Ama Hatsune Miku diye birisi yok. O, yok. O bizim hayalimizde var. Gayet genç, güzel. Hatta seksi olduğu da söylenebilecek bir genç kızın hayali sanalı. Evet, 28 yaşında bir sesin verilmişi ama 16 yaşında görülen. Böyle turkuaz renkli saçları var ve çıkıp konserden hologram şeklinde sahneye çıkıyor. Etrafındaki insanlar da ellerindeki çubuklarla o çubuklarla onu izliyorlar. Evet. Yani bir de çok büyük bir avantajı da vardı. Onu da hatırlatayım. Sanal olduğu için boyut sorunu da yok. İstersen devasa büyüklükte bir Hatsune Miku yapabiliyorsun evet. böyle. Yüz Hatsune Miku büyüklüğünde de olabiliyor. İddianızı için. hatırlatalım tekrardan. Başbakan Erdoğan Japonya'ya gittiği zaman Hatsune Miku konserine gitti mi gitmedi mi? Evet. Gitmiş. Öyle mi? Evet. Ya o. da gitmiş olabileceğine dair çok önemli bir delil var elimizde şu an. var he? Çok büyük bir ipucu var. Neymiş? İsterseniz isterseniz onu söylemeyelim. Parça dinle. Hatına Miku'dan bir parça dinleyerek çıkış yapalım. Parçanın girişinde de o ipucunu kesin bir şekilde de kendi sesinden de dinleyebilmek Başbakan Erdoğan'ın mümkün olacaktır. İzmir'de gerçekleşen bir olaydı bu. Geçtiğimiz hafta hafta sonu içerisinde. Levan Polka o, Parçanın ismi de. o zaman sözü Hatsune Miku'ya ve Başbakan Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan'a ve Levan Polka'dan he? dinliyoruz. 1930'larda Fin'in geleneksel Polka'sı bu. Birçok insan tarafından dile getirilmiş. En son da Hatsune Miku tarafından dile getirilmiş bir parça. Önce Başbakan'ı dinleyelim ardından da Hatsune Miku'yu dinleyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çok değerli kardeşlerim, sevgili yol arkadaşlarım, hanımefendiler ve efendilerim, İstanbul'dan güzel İzmir'i en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. İzmir'in tüm ilçelerine, İzmir'deki tüm kardeşlerime buradan selam ve sevgilerimi yolluyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, 11 yıl Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızı yapmış, değerli kardeşim, yol arkadaşım, Binali Bey'e bu anlamlı buluşmayı sağladığı için hologram görüntü vasıtasıyla bizleri buluşturduğu için yürekten teşekkür ediyorum. Checaste